Hedâna lihâdâ, ve mâ kûnnâ nehtediyel evlâne hedâna allâh, ve mâ tevfîkîn ve a'tisâmî illâ billâh, neqad jâhâti rsulü Rabbinâ bilhaq, sallu alâ rsûlünâ Muhammed, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabibî kulûbînâ Muhammed, Allah'ım sallallahu aleyhi Sallu Muhammed, Allah'ım sallallahu Ağud bı Allahü Teâlâ ile alîmi min Şeytanîn, Râjîm, Rabbı defa tanık kom illa azim. Ses niye buraya hiç gelmiyor kulağıma? Size geliyor mu ses? He? Elçi demiyorsunuz? Var hiç Bir şey Ne Hiç duymadan gideceksiniz. Şimdi bu mübarek gece, mübarek cuma gecesi inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in bazı kıymetli eserleriyle teberrük hakkında birkaç kelam edeceğim. Tabi bu hususta çok delilimiz var. Hatta çok da kitap yazmak istedim. Bazı hazırlıklarımız da oldu ama yetiştiremiyoruz yani. Vakitlerimizi yetiştiremedik. Sonunda da bazı önemli ilanlar ve duyurular yapacağız inşallah. Ona göre istifade edenlerden olalım. Bazı şeyler var tabi e, sohbete gelen cemaat bunu e, bundan istifade etsin diye de ilan etsem olmayabilir. Onun için şeyden sohbet bitiminden sonra bir meseleyi de söyleyeceğim. Ee, yani sade öbür türlü herkes haftaya gelirse buralar sıkıntı yaşarız. Kalabalıktan baş edemem yani. O bakımdan cemaatin istifadesi daha önemlidir. Ee, onu da nasibi olan duyar yani. Şey kapandıktan sonra. Fakat siz tabii hemen ayaklanıyorsunuz. Ee, arkayı da kapatıyorsunuz. Öndekiler ayaklanıyor. Arkadaki adamın da görüşünü kapatıyorsunuz. Ses de yani ben buradan kalkana kadar bazı mühim meseleler ilan edebiliriz. Belki sona kalır, belki e, genel ilana uymaz. Efendim özelde size duyurmamız icap eden şey olabilir. Yani haftalık cemaatımıza. E, ama böyle bir telaş yaptırmayın. Yani bize de telaş yaptırmayın. Yani buraya yükleniyorsunuz. E, bazı son dakika ilanları efendim önemli meseleler olabiliyor. Bunları arkadaki duyamaz hale geliyor. Onun için e, sakin oturmakta fayda var. E, biz de tabii çok uzatmasak iyi ama çok ilim var. E, bu kadar ilim yani istifade edilecek mevzular dersler var önümüzde. E, i̇stiyoruz hep bunları tek tek ders yapalım. E, bir anevverişte şifa şerifi başlamak lazım kaldığımız yerden. E, bir haftada o alacak. O zaman kalıyor haftada iki hafta bize diğer konular konular içinde birbirine ekliyoruz ama e, çok mevzu var. Yani itikattan tutalım, tasavvuttan tutalım, fıkıhtan tutalım, efendim tevessül gibi e, birçok zikirler, duaların faziletleri. Bunlar çok önemli yani. Teşvik etmesen kimse amel etmiyor. Bu zamandaki insanlar yani böyle kitap okuyup, araştırıp, incelemiyor. Sadece ben bir şey ilan edersem, e, işte dergide mesela bu hafta ee, çok önemli bir dua yazdım. Eskisi gibi çok belki uzun dualar yazamıyorum. İsmi Şerifleri 3'e çıkarttık. Hani ki 99 ismi Şerif bir an evvel bitirelim yine bile nereden baksan 12-13 ay, ay sürüyor 3 isim kaldığı halde. E bir de bunun başından beri diğer dolu daha kitap topladık. Esma Hüsna hakkında o arada geldi çok bize. ya e Bu geridekileri de onlar ilave edeceğiz de Esma Hüsna hakkında peki bir cilt veya yetmezse iki ciltlik bir şey çıkar bu şeyin bitiminde ya o arada geriden de buralara da çok ilave var ya bütün dualar zikirler Allah'ımızın isimleriyle size kaç defa te söylüyorum teşvik ediyorum işte iyi okuyun anlayın dinleyin Şahin ismi şerifler bu akit derstedir mesela onları konuşuruz peşinden de duaların yerini biraz kısalttım yani ismi şerifleri üçe çıkarttım çünkü Dualarda mesela fereç duası var. Fereç demek musibetin açılması demek. Yani belanın kalkması demek fereç. Yani darlanan bir insana bir rahatlık gelmesi demek. Bu Ehli Beytin imamlarından, işte İmam Cafer Sadık Hazretlerinden geliyor. Bundan da biz senetle geliyor. Yani o diyor felandan Aldım işte cebimdedir. Yani yanımdadır. O böyle. Sonunda onu anlatayım inşallah. Biz de Nurettin Boyacılar Hoca Efendi'den Konya'da ziyaret ettim işte. Uçağa giderken orada birkaç ay evvel ondan aldım yani yazılı. Onda koydum suretini. O işte hocası Abdülfettah Buhut deden. O hocası Muhammed Zahidül Kevseri'den böyle bir icazet eklendik şimdi biz oraya. Biz de size ondan icazet verelim inşallah. Yani ama okumalık, üzerine taşımalık. Bütün usibetlere karşı acayip bir kalkan. Ama bir rivatı var, fazileti var. E şimdi bunu teşvik etmesen, anlatmazsan, kimse amel etmiyor. Sadece bir şey diyorsun. Radyoyu arıyormuşlar, diyormuşlar. Hocanın dediği o dua hangi sayıda? Hiç. Fereç duası bile o aklında kalmıyor. Hocanın dediği dua. Ne adını bile hatırlıyor, ne faziletini biliyor, hiç şey olmuyor. Onu da alıyor. Nuska gibi dergiyi bende var demek için. Okudun mu yok? Amel ettin mi yok? itikat ettin mi yok? Bir şey bilmiyor yani. Halbuki bir fereç duası dünyalara bedel. Yani. Dünyalara bedel. Bütün dünya bir yana o bir yana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'e öğretmiş. İzâ ehzenek, emr, ehzenek emrun İzâ ehzenek emrun Ey Ali seni bir şey üzdüğü zaman sizi bir şey üzüyor mu? He? Çok. Ne yapıyorsunuz? Ana avrat <gülüyor> dümdüz sıkıntıyı açılma, sıkıntıyı açılmak için dua değil, sövme. Anladın mı Moralim çok bozuk ki canıma yanaşma. Sövdüm, rahatladım diyor. Lan nasıl sövüyorsun da rahatlıyorsun? Burada rahatlama duası öğretmiş sana. Üzülünce bunu okudu Adam diyor ki çok sıkışmıştım diyor. Sövdüm, rahatladım diyor. Ya nasıl rahatlıyorsun? sövdüm cehenneme taldın. Azabı hak ettin. Müslümanı yapmayacağı iş. Bilseniz mi füsuk iman diyor Kur'an-ı Kerim. Müslümansın, imanlısın, imandan sonra fasık kelimeler, kötü tabirlerle insanlara efendim hitap etmeler, kötü lakaplar, kötü sövmeler. Ne kötü bir şeydir. Müslüman müslümana yapacağı iş mi? Darlandın, sıkıştın. Bu duaya yapış. E bir de manasını altına yazmışız Türkçe. Manayı düşündüğüm vakit acayip bir dua. Tabii onun faziletini anlatırım. İnşallah bu ilk çıktığı için geri kalan daha ne kadar konular var. Ancak şey İbrahim Ahsai Hazretleri Allah selamet versin. E, mübarek zat. Bana defaatle diyordu ki e, Ebu de Şeyh Ahmet Hazreci diye bir zat var. Doçent yani şimdi. Babası Muhammed Hazreci olacak o e, babası vefat etmiş. Yani biz onu rastlamadım. Resimleri kitaplarda var. Ensardan. Bu zatın işte yanında kutsal emanetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bunları sen ziyaret et. Evvelce birkaç kere bu konu geçti yani. Ben de niyetlendim sonra. E, hatta telefonla o zatla görüştüm yani. Onda bazı kitaplar, tasavvufi kitaplar, Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin ve vesaire önemli, Mahul Aineyna Hazretleri'nin kitaplarını basmışlar falan. Meccanen dağıtıyorlar falan. Kitaplar istemiştim. Sonra bana geldi, kollilerle gönderdik. Yani birkaç nüsha göndermişti. Bu arada hapis işi oldu işte. O da iki buçuk seneyi geçiyor oluyor şu anda mesela. Maniler oldu falan. Bu arada, ben tabii çok niyet ettim bu kutsal emanetleri bir ziyaret edeyim nasip olsun diye çok niyet ettim mi ettim olmadı bu arada geçen haftadan sonra gittim ve ziyaret ettim elhamdülillah kısa bir şey yani sadece derdim sadece ziyaret mukaddes emahatleri ziyaret inşallah bunlarla ilgili resimleri falan yarın öbür gün facebook'tan şunu bundan ne kadar alimlerle görüştük işte falan onları hep atacağız Tek tek sonra esas tergide hazırladım bir dahaki aya Açık açık resimlerini Çok kıymetli alimlerle görüştük Velilerle görüştük, seyitlerle görüştük Meczuplarla görüştük Yani bir iki gün içinde Belki bir senede cem olmaz O kadar ziyaret Çok ilimler nasip oldu Sonra Ebu Dabi Hükümdarın müsteşarı Seyit Haşimi Hazretleri de geldi Yani bizim olduğumuz yere O da bizi adam yerine koydular işte itibarlar ettiler falan filan ben de mesela Barut Hoca Efendi bu kitapları tahkik eden Allah selamet versin e, Halep şey, Şam e, ulemasından da güzel büyük bir alim yani onların hep resimlerini koyarım o da çok kitaplara hizmet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşık yani devamlı salavat devamlı salavat e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bir şey onlara ne yaptığımdan bahsetmedim e, burada da ne işler yapıyoruz reddiyeler yaptık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerifinin müdafaa hususunda işte tabi en mühim meseleler bu İslam onlar reddiyelerimiz e, fayda etti. Çünkü çok hakaret etti Resulullah Efendimizin e, ırzına kadar hatta 3 e, Muhammed kitabında şey var. Şimdi ona da reddiye hazırlanıyor yani. Yakında o çıkacak. E, kitap halinde olsun ki sohbette herkesin kafasına kalmıyor. Deliller kitapta kaynaklı olsun diye. E, Mevlid-i Şerif'le ilgili hizmetlerimiz e şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve anne babasının kurtuluşuyla ilgili Yetiştiremedim kandili şerifi ama inşallah önümüzdeki aylarda o da çıkacak inşallah Anne babasının kurtulduğuna dair Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun eden şeyler Yani manen arz oluyor zaten her şey arz oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Fakat yani ummadığım kadar bir itibar gördüm İşte Resulullah'ın dostu diyorlar işte nasıl nurlu insanlar diyorlar. Bak Resulullah'ı sevenler nasıl nurlu oluyor diyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ölmüştür, şefaati yoktur, hırka-ı şerifi ziyaret yok, sakalı şerif işte kıldır falan haşa. Böyle laflar edenlerin hiç nuru yok. Namaz da kılsalar, namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, efendim selefi geçinen hariciler diyelim onlara, onlar bu itikad üzeredirler bakarsın ki takvada kılıkık yararlar hani hadis şerit ediyor ya sizin biriniz onların namazını görse kendi namazını beğenmez yani gece 2 saat 3 saat kılarlar kılıyorlar ben öylelerini de gördüm ağlamalar sızlamalar sabaha kadar teheccüd ondan sonra da biz de bilmiyoruz o zaman ee, efendi hazretleri de misafiri diye götürdük bir yere Adam sonra hacı bayram veliye gidiyorsun Mevlana'ya gidiyorsun Bunlar ziyaret edilmez. Bunlardan bir şey istenmez. Şirk, mirk başladı. Rengini çıkarttı meydana. Fakat sabah kadar teheccüd kılıyor. E ben sabah yatsam o da sabah kadar teheccüd kılsa. Ben itikad etsem ki Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yüzü hürmetine Allah'ım beni affedecek. O da dese ki Resulullah'ın yüzü hürmeti yoktur dese. Şimdi yatan mı eftal, kılan mı yatan. Niye yatan eftal? Keşke yatmasa daha iyi de. Yatsa bile iyi konuşuyorum. Neden? İtikat her zaman için amelden en mühim meselemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında itikadımız, sahabe hakkında itikadımız neyse Allah'ım mahcup etmesin, nurumuzu dağıtmasın, karanlığa çevirmesin amin işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostu diyorlar, efendim müdafi diyorlar falan halbuki ben de yaptığım bir şeyleri söylemedim onlar da çevrelerinde pek biz buraları tanıyanlar bilenler yok. Ama demek Mevla kalpleri ne yapıyor? Kimin ne yaptığına dair? Hani hadis-i şerifte buyuruyor ya, bir insan yedi odanın içine girse de orada bir amel yapsa iyi veya kötü yapsa allah Teala onun sırrını dışarı vurdurur. Hatta yüzüne adamın vurdurur. Sen onun yüzüne baktığın zaman o kaç odanın içinde gizli kapalı yerde iyi mu etmiş, kötü mu etmiş çıkınca suratına baktığın vakit görürsün. Rabbim fazlu keremiyle Rabbim fazlu keremiyle Allah'ım nurumuzu itmam eylese Amin. cennete girene kadar nursuz bırakmasın Amin. zaten cennete girdi mi nur ihtiyacı yok cennet nur zaten ama cennete girene kadar münafıklar gibi yolda kalma nuru kesilme bize bakın da nurunuzdan faydalanalım diye karanlıkta kalanlar nurlu gidenlere Böyle yalvarmaları Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dönün gerinize nuru orada arayın onlara buyuruluyor orada. Yani dünyaya gidebiliyorsanız gidin, biz bu nuru oradan aldık, burada bulmadık. Şimdi biz bu meclislerden nur almaya geliyoruz. Salavat-ı şerifeyi çok artırmak lazım. Allah'ım salli ala seyni Muhammed ve ala aleyhü salli. Ne demek? Günde bin kere okusa, adam salavat-ı bin kere, bu ne demek e bin kere de çok bir şey değil ya. Çok bir şey değil. Evliya Allah on bin kere, yirmi bin kere, otuz bin kere okuyan var. Günde. E onların vakitleri bereketli, ömürleri bereketli. Ali dava. Biz de bu kadar bereketsiz olmak zorunda mıyız? Bin kere okusa, Zâheme ketifû ketifeye inde bâbil cenneti. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, onun omuzu benim omzuma diyerek, yani beni benimle izdihama girerek yani sıkışık halde böyle benimle ne demek istiyor? Tamamen iç içe diyelim Türkçe. İç içe bir vaziyette cennetin kapısında beraber gireceğiz. E Bunun tabi çok daha faziletleri var. Cuma gününe mahsus özel bir fazilet var. Onu, bir daha ya onu yazayım olmasa Delail'den. Haftada bir siz haftacısınız. Belki mesela hocam her gün böyle şeyler demedim bana. Bir cuma de belki cuma yaparız falan. Peki onu unutmasak inşallah. Hatırlatsın arkadaşlar bana. Delail-i Ondan sonra işte gittik e, oturduk ettik çok alimlerle görüşüldü ama o mecliste ebu da bir de e, bu zat e, doktor diye geçiyor yani Ahmet el Kazırci Kazırci e, ailesinde Kazırci ne kabilesi Ensarın. iki kabilesin birinin adı Evs birinin adı Kazırci bunlar Hazreci'yi tabi sonra ataları sahabeler um, Uman'a gelmişler o Ebu Tabi'ye yakın o Uman hudud onlar yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Uman'a gelmişler oradan şimdi bakıyorsun e, bazı yerler karışıyor gidiyor bazı yerlerde pek azap fitne umumi bela gelmiyor çünkü neden gelmiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek saçından bir tel veya sakal şevden bir tel veya bir tırnağı, mübarek tırnağı bir yerde bulunsa oraya bela gelmez. Yani toptan bir azap bela bir evde bulunsa, bir şahısda bulunsa gelmez. Hz. Muavi Efendimiz radıyallahu anh ne yaptı? Efendimiz sallallahu anh, tırnakları kesilirken saklamış sonra vefat etmeden vasiyet etti ki bunlar benim işte ağzıma koyun gözüme koyun. Ee, yani şefaat umuduyla ki ile bile hadisi rivayet edilen sahabeden vay katibi. Yanlış iş olsa yapacak bir şey değil. Sahabe en çok şirkten sakınan insanlar. E, bu şekilde baya bir mukaddes emanetler var. E, şimdi onların delili hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Bu zat e, dünyada şu anda 90 milyon tabi bu rakamlar aşağı yukarıdır. Müslümanlar bir buçuk milyarı geçti. E, bunun 90 milyonu tabi her beldede var mesela. Dünya ee, Yemen'den, Tut Ma'rib'den çık. Ee, 90 milyon tabii Mekke Medine'de de çok var. Ensar var. Yani ensari dediğimiz aile şu anda dünyada 90 milyon. Bu 90 milyon bu kişiye biat etmişler. Dünyada Emirü'l Ensar, Ensar'ın emiri bu zat. Allah zarar cevalden muhafaza eylesin. <gülüyor> Efendimizin eserlerine çok hizmet ediyor. Sallallahu aleyhi. Öyle hizmet ediyor. Öyle titiz bakıyor ki yani tabi orada Hazreti Osman Efendimizin yüzüğü var. Fatıma Anamızın takunyası var. Ee, efendim, efendim gömle Gömleği şerifi var. Bir tane yine parçalamış eski bir gömlek parçası var. Ondan sonra efendim Hazreti Ali Efendimizin sakalı var. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimizin sakalı var. Sakalı şerifleri hepsini ziyaret ettik elhamdülillah. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili e, tabi daha birçok bir bazı şeylerde hepsini açamamıştır. Abdülkadir Gelen Hazretlerinin hırkası var. Birçok eserler var. Efendimiz sallallahu senemin 17 sakalı şerifi beyazlamıştı. Vefatından evvel <gülüyor> sakalında kaç beyaz vardı? 17, 17 beyaz. O 5 tane beyazı onda. Ama tabi sakalı şerif uzuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi diri olduğu için e, bütün şeyleri. ben size çok sohbet evvel söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. E, İse ibn-i himyeri var. E, Dubai Ev, evkaf müdürü eski. E, Ebn-i Efendi falan da sever ciharet Mekke'de falan. Ben 10 sene evvel 10, 15 sene evvel onda bir tel vardı. Dedi ki bu uzuyor. E, fakat işte bana da söz verdi o uzayan kısmını sana veririm yani diye falan vermedi veremedi neyse. Ben de o sene bu sene o zaman sohbette geçti bu konu. Uzuyor çünkü hayatta olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem. Resmen uzuyor yani. Tabi bu sabit yani fakat ben o zaman söyledim ama hafif kısık sesle söyledim yani. Niye çünkü ulan ne hurafeci adam diyecekler. Zaten adımız hurafeciye çıkmış ama görecekler onlar hurafeyi. Yarın ahirette hurafeyi görecekler. Kendileri kenarda köşede kaldıkları zaman bizim gibi saf samimi sevenler, muhipler hadi gel bakalım derlerse onlar görecekler o hurafecilerin kim olduğunu o zaman. Biz itikabla ilerleyeceğiz inşallah. Onlar bu itikatsızlıktan, muhabbetsizlikten hissiyatsızlıktan, ruhsuzluktan ruhaniyetsizlikten, duygusuzluktan geri kalacaklar. İstediği kadar prof olsunlar, toç olsunlar. Hiç fark etmez. Mesele itikat. Şimdi bas bas bağıracağım. Neden? Çünkü burada öyle alametler gördüm ki alenende kendi konuşma yapıyor. Binlerce. Bu hangi? Şunu hatırlıyor musunuz? Ya Çeçenistan ya da Dağıstan'a gitti kutsal emanetler. Hatırladınız mı haberlerde? Binlerce araba konvoyla karşıladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi su içtiği tas. He, o tastan içtim elhamdülillah. Direkt mübarek değdiği tastan içti elhamdülillah. Resimlerin hepsini koyacağım sonra. Daha hazırlayamadım. O mübarek tas. Dağıstan hükümeti karşıladı. Cumhurbaşkanları şeyleri. Canlıyorum, Çeçenistan'da olabilir de. Dağıstan Yalnız Dağıstan yazıyor. Bende tabi CD'ler verildi bana. Orada Dağıstan yazıyor. Çeçenistan'da da oldu zannediyorum. O da öyle bir şey. E, tazım ettiler. Çok efendim sohbetim, kutsal emanetler gitti orada. E, bir hafta mı kalmışlar? Bir on gün ne İşte dört milyon ziyaretçi olmuş. Dört milyon. Uğraşıyorlar ediyorlar. Sakalı Şerif kıldır ziyaret etmeyin. Hırkayı Şerif boşuna ziyaret etmeyin. Ne kadar uğraşıyorlar? Bizim iştubanlar daha çok Efendimizin eserlerine itibar ediyorlar. Sallallahu aleyhi ve ne yaparlarsa yapsınlar. Ne ruhsuz adamlar, ne nursuz adamlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hiç irtibatları yok. Kopuk adamlar ya. Yani bir kopuk derler ya bir de. Bu adam kopuk yani. Buna böyle. Kopuk yani. İrtibatı kopartmış yani. Kopuk. Bizim irtibatımız devam edecek inşallah. Ondan sonra tabii... Şimdi hatırlayabildiğim kadarıyla yine tabii resimler hepsine sabit... Ee, Halid ibn Velid'in takkesi meselesi var ya he dur bakın burada bulayım Halid ibn-i Velid radıyallahu anh Yermuk Muharebesinde Yermuk Muharebesinde öyle bir e, düşmanın arasına daldı ki canını tehlikeye attı komutan olarak bütün sahabe ve tabi'in onu kınadılar yani çünkü sen ordunun komutanısın sen niye daldın burada tehlikeli bir şekilde yere çünkü. Atın üstünden yere indin mi bir daha. Tabi harp meydanı bu. Atına bir daha binmek şu bu zor iş. Bunu anlayamadılar sırrını. Yermuk Muharebesi'nde Ebu Taberani'de geçiyor. Hakim Müstedrek'de geçiyor. Bu Ya'la büyük muhaddis bu Ya'la Müstedin'e geçiyor. E dediler sen ölecektin az daha. Sen düşmana nasıl atladın böyle. Dedi ki yahu ee, takkeme şey geldi işte artık mızrak mı ok mu neyse takkem düştü dedi takkeme almak için atladım aşağı ya dediler muharek koca komutansın aklı başında bir dehasın arapların dahilerinden biri dört dahiden biri sen yani takkem düştü diye takke bulunur can bulunmaz yani sen bize lazımsın dedi ya olur mu o takkede ne var dedi Resulullah sana sen bir kere İhramdan çıkarken tıraş olmuştu. Saçını keserken mübarek saçının ön kısmı nasiye burası. Perçem deniyor buraya. Bu ön kısmında demek uğursaydı onu. Bu önü olduğu için hayır bereket. O saçlardan almıştım birkaç tane dedi. Bu takkenin içine diktirmiştim. Hangi harbe girsem onu bununla kazandım. Sahabe söylüyor bunu. Halid ibn Velid söylüyor. Allah'ın kılıcı söylüyor bunu. Hangi harbe girsem bu takkeyle kazandım korktum müşriklerin eline geçer takke onun canımı attım ortaya diyor. evet hatta ee, yani o zaman sahabe-i kiram dediler ki tamam biz bunu anlamadık dediler çünkü baktılar eski püsküde bir takke yahu dediler yani bu takke için değmez ki ha? yani canın tehlikeye atıyorsun ama ne zaman duydular Resulullah'ın saçları var sallallahu aleyhi ve sellem dediler tamam biz dediler anlamadık dediler ee, o saçlar da buzatta, otak kendisindeki saçlar. Hatta Efendimiz ﷺ sağ elinin kılları bile var, mübarek. <gülüyor> o da buzatta. Çok iyi. aile çok ihtimam göstermiş. Tabii ki ensarın emiri olmaktan kolay bir şey değil. Ondan sonra esas ne var? iki tane saç örgüsü var. Nasıl saç örgüsü? Yani örgü Efendimiz ﷺ örerdi, buraya kadar uzatırdı ya, örerdi de. Sallallahu aleyhi ve sellem Zaten usturaya vurduğu kaç keredir? Dört kere felandır, sayılır. E bir kere Hudeybiye'de biliyorsunuz Umre için geldi de e, kafirler izin vermediler ya Hudeybiye Antlaşması olacak. Sonra ihramlı kaldılar. İhramdan çıkmak için ne durum? Muhsar durumuna döndüler. Muhsar olunca ne olacak? Yani kuşatılmış, engel çıkarılmış adam. İhram ihrama girdin, niyet ettin. İndin havaalanında veya şurada burada bir suçun var veya bir şey dediler. Seni tutukladılar diyelim ciddede. Sen de ihrama girmişsin. veya otobüste gidenler Irak'tan geçiyorlar, Suriye'den geçiyorlar, Ürdün'den geçiyorlar. İhrama niyet etmişsin Kabe'ye gidiyorum diye. Orada çevirdiler. Dediler ki arabanda şu bulundu. Sen de ortaksın bilmem ne seni çevirdiler. E sen de ihrama niyet ettin. İhramdan da çıkmak için illa Mekke'ye gideceksin. Ya haçsa haç, umre ise umre. Onu bitirmeden ihramdan çıkılır mı? E çıkılmaz. İhrama girdin mi de yasaklar var. Koku yasaktır, herkes keser kadına tutmak, şey efendim. E Cima yasak falan filan. Dolu yasak var. Ne yapacağım böyle? Aylarca diyelim seni tuttular. Biliyor musunuz böyle bir mesele hiç? Başınıza yok tabii de. Feinuhsırdun Eğer ihrama eskiden daha mühimdi tabii. Şimdi de oluyor. İşçi şeyiyle gidiyorlar ya. Uyanıklar işte. Açça gidiyoruz anlaşılmasın diye ihramı da giymiyorlar. Niyeti ediyorlar. İhramı ciddeden paçayı kurtardıktan sonra Mekke'ye giderken yolda giyiyorlar. O arada da kaç saatlik bir dikişli giydikleri için, çünkü mikatı geçerken ihram, mikatı geçmeden niyet etmesi lazım. Niyet ettikten sonra da yasak başlıyor. Niyeti de uçakta yapıyorlar. Mecburen mikat uçakta zaten bildiriliyor. E ondan sonra ihram yasakları başlıyor. Ama onlar ihrama giy girmiyorlar. Neden ciddete polis derse ki Efendim senin haç vizen yok, şunun yok, bunların yok. Onlar ticari ticari, işçi mişçi. Efendim kasap, masap. Bizim dolu kasap geçer. <gülüyor> en büyük bürokratlardan geçen sene. En büyük bürokratlar. Mahkemelerin en büyük hakimleri. Falan. E gidip haça gideceğiz da Bir çare olmamış, bize falan Sonra ev süpürücüsü, temizlikçi, memizlikçi diye. Almışlar vizeler, gitmişler işte falan. Neyse del fetva işi, ayrı bir şey. Cahiz diyorlar bazı hoca efendiler. Kimsenin hakkını yemek olmadığı sürece. Hani başkasının hakkı oradan gasp edilmiyorsa falan ama bilmiyorum bana biraz uyanış değil. Ondan sonra e, çoğu kasaplıklığa giderler. Bir tane de koyun kesmezler. Kasap değil. Hacıya yaparlar gelirler. Hem de büyük trilyoner zengin. Vizeye baksan kasap bilmem. Oluyor böyle şeyler yani. Ha Ama e, tabii ki başkasının hakkı yenmezse Anlatabiliyor muyum? Birinin hakkına müdahale yoksa da o şekilde yazmakla da e, ziyaret izni çıkıyorsa da caiz diyorlar. Yani hoca bendiler ya, yalnız ne olmayacak? İşte yalan yanlış, beyan şudur budur. Ben zaten kafadan kaybediyorum şeker hastasıyım diye bir de akıl hastasıyım ayrıyetten. Ondan sonra zaten adam sağlık raporu isteyecek. Bu sefer gideceksin adama diyeceksin ki bana sağlam raporu ver. Yalan başladı yani. E, yalan başladı mı sevap kaçtı. Onun için lazım değil işte yani o yollara başvurmadık çok seneler gitmek istedik gidemedik haç zor oluyor yani manisi çıkan ihramlıyken Kabe'ye vusulden engel çıkan kişi ne yapacak onun için kurbanlarını yanlarında götürürlerdi eskiden kurbanlık hayvanlar orada da çok bulunmuyor e, ihramdan da çıkarken haçta da temettü hacında kurban var kıran hacında kurban var ya e bir de arada bir cezalık olsa yine kurban lazım onun için kurban sürüleriyle birlikte giderler hacılar. Hatta Allah Teala onun için Kur'an kemdine buyuru ve lel hediye ve O kurbanlık hayvanlara hürmetsizlik etmeyin. Onların takılarına bile saygı gösterin. Onlara takılar takıyorlar. Çünkü neden? İşte kimindir? Alametliyorlar, nişanlıyorlar falan. Hudeybiye'de umreden engel çıkınca ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Hatta Hazreti Ali Efendim işte biliyorsunuz. Ee, Muhammed Resulullah'ı sildirmek istedi. O gelen Süheyl olacak. Değil mi? Evet. Sonra Müslüman oldu mu? Oldu diye biliyorum. Ee, dedi ki Resulullah olduğunu bilsek zaten sana yardım ederiz. Resulullah'ı sil buradan. işte Efendimiz de ümmi olduğu için okum yerini görmüyor da işte Hazreti Ali'ye söyledi. Ben Resulullah'ı silemem dedi. Dedi yani bana yerini göster ben sileyim falan. İşte Hazreti Ömer dedi biz biz hak üzere değil miyiz? E evet hak üzereyiz. E bunlar batıl üzere değil mi? Evet. Niye biz bu taviz veriyoruz falan? Yani Hazreti Ömer de dayanamadı falan. Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Var bunda bir mesele. Şeratın siyasetleri var. Hikmetleri var. Hep dümdüz gidilmez. Bir iki sene sonra zaten Mekkefet olacak. Şimdi harbe ne var? Mevla ona bildiriyor tabii. Çünkü öyle. Efendimiz rüya gördü mescide harama girdik emniyet içinde. Kimimiz ihramdan çıkarken tıraş ettik saçımızı kimimiz kısattık. Onlar da zanetler bu sene. Oradan da engel çıkınca gidemiyorlar Mekke'ye. Dönecekler Medine'ye geri. Bu sefer yani tabii haşa Efendimiz'in rüyasına onun rüyaları vahidir. E, ona kimse şüphe etmez ama bu sene zannettikleri için çok şoka girdiler yani. Halbuki e, sonra Mekke fethinde o oldu mu? Oldu. Veda haccında oldu. Veda haccında zaten Mekke fethedilmişti değil mi? 8. sene hicretin fethedildi zaten vedaatçı efendimizin vefatından 80 küsur gün önce 10 senede e, bu itibarla buraya tahakkuk etti orada Hüdeybiye'de de nasıl ihramdan çıkılacak şimdi tavaf yok yok ihrama da niyet ettiler çünkü mikat zülhüleyfe'de medine'nin mikatı medine'ye çok yakın mekke'ye kaç yüz kilometre geriden başlıyor zülhüleyfe'de hepimiz burada mübarek vadi akik vadisi ihrama gireriz orada kılarız dualar ederiz Medine mi Medine'den Ümre'ye gidenleriniz olduysa. E, tabii ki otelden de ihrama girer, dümdüz gider. O ayrı bir şey de. Mübarek Vadi, Akik Vadisi'nde diye Zülhuleyfe'de çok güzel mescit yaptılar falan. Orada dualar kabul diye biz usulce oraya da uğrarız. Orada niyet ederiz ihrama mesela. Yani Medine'nin mikatı çok geride yani. Hudeybiye e, Mekke'ye çok yakın. Arabayla 15 dakika. E, Zülhuleyfe'den Medine'ye 15 dakika. Dolayısıyla oradan beri ihramlı gelmek zorundalar. Mikatı geçemez ihramsız. E geldiler orada da gidemiyorlar. Engel çıkınca Efendimiz buyurdu ki femes Ramine dedi. Yani herkes kolayına gelen kurbanlıklarını da yanlarında götürmüşler. Yani Mekkelilere de diyorlar ki biz umreye geldik. İşte benim kurbanlık da getirdik falan. Şudur budur. Onlar kabul etmediler. Bir daha sene gelirsiniz. İşte üç gün size müsaade ederiz. Kaza umresi deniyor ona. Yani o ihramından çıkılacak bir daha sene üç gün müsaade ederiz dediler. Allah'ın peygamberini Allah'ın evine sokmuyorlar. Böyle gavurluklar var hala. Hala böyle gavurluklar oluyor ya yani. Ondan sonra e, e, sahabe diyor ki efendim, anh, işte kurbanınızı kesin ihramdan çıkın yani. Çünkü, Muhsar olduk falan. Kimse çıkmıyor. 1500 kadar var. Evet. Len geleceğe ne ara halim ben şeyde bedirane ve bedirde bulunan Yahut da bulunanlardan hiçbiri asla kat aci cehenneme girmeyecek. Hadi şerifler, bu kari Müslümanlardan olacak. Bedirde 300 kusur, 313 kuvvetleri var. Hudeibiye kaç kişi? 1500, 1600, 1500 kişi. İşte orada efendim, sazam abdül alırken onlar ne yapıyorlardı? Kadı yok suyu yere düşmesinde üzerlerine düşsün diye savaşıyorlardı. 1500 kişi birbirle savaşıyordu efendimizin abte suyu üzerlerine sürünsün diye. Ondan sonra bizde olsa mayıstan ber, bin tane günahımız var. Gözümüzden nereye baktık? Kulağımızdan ne dinledik? Elimizden ne tuttuk? Benim abte suyum işindiksen kalksan alma, sen de bulaşırsın. Ama Rasulullah olunca, sallallahu aleyhi sellem, her şey şifa hatta bazısı kendi alamıyor alanın ıslaklığına değiyor o da onun ıslaklığından alıyor böyle sahabedeki itikada bak cübbeli bu kafadadır işte hurafeci kafa bu işte hurafeci dedikleri kafa bu sahabenin yaptığı iş tükürse mübarek tükürüğü yere değmiyor hemen e, tükürüğünü ne yapıyorlar yere düşmeden ellerini alıyorlar veya yutuyorlar ne şifa ne kadar sağlama düşerler. Efendim hocam kendi zaten tükürüyordu gelen hastanın ağzına. Açın diyordu. Cinlenmiş, saralanmış, bayılmış, ayılmış. Tükürürdü mübarek bismillah. E ben Allah'ın peygamberiyim. İhsadi vallahi Allah'ın düşmanı şeytan çık de boz. Hemen iyileşiyordu sağ sağlam. Hadisler var. Biz mi uydurduk? Bütün kaynaklar ortada. Bu usta hakikaten güzel bir kitapta yazmak lazım. Ondan sonra efendim ee, zannederse mümmü annemiz olacak he radıyallahu anh ha? Ee, efendimizin yanında o yolculukta ne akıllı kadındır o ondaki hadisler ondaki rivayetler hadisi de ondan çok acayip bir annemiz o. o o da farklı bir şey yani çok şeyde de şahit olmuş. dedi ki ya Resulallah bunlar böyle beklersen sabaha kadar akşama kadar hiçbir İram'dan çıkmaz dedi ne olacak sen çık dedi kurbanını kes seni görsünler öyle yaparlar demekle bunlarla laf çünkü çıkartmak istemiyorlar ihramı gitmek istiyorlar ne pahası da olursa olsun yani müsellefemizin annemizin aklıyla işte orada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kurbanını kesti ki ihramdan çıkıyoruz diye yani muhsar olduk engellendik diye onlarda yaptılar orada ihramdan çıkarken yine ne yapıyor saçını tıraş ediyor yani kurbanı kestikten sonra da saçını tıraş ediyor o saç burada bu Ensari ailesinde, Hazrecilerde. O burada. Bir de Veda Haccı'nda. Veda haccında, Efendim Efendimiz Aleyhisselam'ın saçı çok uzun. Hatta örgülü. Veda hacında da ne yapıyor? İhramdan çıkarken usturaya vurur. Şimdi de gidiyorlar saçlarına kıyamıyorlar. Çokları var. Şafii mezhebini taklit etmek istiyorlar. Şafi de 2-3 kıl alsan şöyle kurtarıyor. Onlar da geliyorlar. Merve'de sahibi bitiriyorlar. Bitirir bitirmez 3 kıl alıyorlar şuradan. Şafii mezebine saygısızlık edemeyiz. Ama o ihramdan çıkma yeterli diyor. Yoksa fazilet o değil ki Şafi dede, fazilet o değil ki fazilet ustura vurmak. Ama adam tabii saçını senelerce bakmış, etmiş, büyütmüş, beslemiş. Ondan sonra ne nefi yakalı adamlar vardı hacda bizim rastladığımız nefi yakalı adamlar saç, <gülüyor> saçlarca evvel nazilerimde ya ustura vur uğraşıyor Allah'la. E sünnet. Allah ustura vuranlara rahmetiyle muamele etsin. Allah onlara rahmet etsin. Efendimizin duası. Üç kere dua etti. İhramdan çıkarken başına ustura vurana Allah rahmetiyle muamele etsin. Peygamber duası. Bayağı aldık yani biz. Hep ihramdan çıkarken ustura vuruyoruz. Ee, kısaltanlara bir şey demedim. Bir tane sahabenin dediler işte bu sahabenin de böyle araya girmesi olmasa yandı öbürleri yani hep sahabenin bereketiyle yaşıyoruz araya birisi girdi dedi ya Resulallah vel mukassirin kısaltanlara da bir şey söyle bir kere de onlara rahmet duası etti öbürüne üç kere alır usturaya vuranlar efendim sallallahu anh, sen faziletin en üstün azimetle amel ediyor zaten her ihramdan çıkışında da usturaya vurmuştur başını mübarek o usturaya vurduğu nasıl bir nurdur saçlı hali nasıl bir güzelliktir Allah'ım ya böyle bir güzellik dünyada yok Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere rüyasında görse, adam daha dünyada, yani hakikatini görse. Yani ben birkaç kere de gördüm ama misal aleminde. Fakat bir kere aslını yani, Efendi Hazretlerimizin suretini gördüm, şey ettim. Ama asıl sureti üzere bir artık onu ne anlatabiliyorum? Ne yaşadığım hali, his, yani millete idrak kendi aklımda yaşanmış tadılmış bir şey. Şimdi hiçbir vasf edemem. Böyle bir şey yok. Zaten diyorlar alimler hakikatini bir kere rüyada görseler bütün dünyaya onu değişmezler. Dünya ahireti verseler değişmezler. Öyle bir zevk alırlar. Nasıl bir şey sahabe-i Kiram'ın devamlı gördükleri sallallahu aleyhi ve sellem bize de bir rüyalarla teselli kaldı ama rüyada az bir şey değil. Ben rani fi'l menafika daru'l hak rüyada beni gören hakkı görmüştür. Evet. Men rani fil beni rüyada gören yakında uyanık kendi görecektir. Bu da öyle bir müjdedir ki en nihayetinde keşfimiz açılmasa, evliya olmasak, eee rabıtada görüşemesek bile ölmeden evvel dünyadan çıkmadan gelecek teşrif edeceği için uyanıkken görmek nasip olacak. Çünkü bu hadis-i şerife göre rüyada gören mutlaka uyanık görecek. Hani bunu ahirete hamletmek de çok uygun değil. Çünkü ahirette zaten bütün Müslümanlar görecek. O zaman da bu rüyada görene özel vaat edilen faziletin taksisinin vecih kalmıyor. Niye dedi ki rüyada gören? O zaman derdi ki bütün ümmetin beni görecek. Rüyada gören uyanıkken de görecek. Bu ne demek? Dünyadan çıkmadan görecek. Hem de ayıkken görecek inşallah. Onun için o Resulullah rüyada görme kitabının çok önemi var. Orada kırk tane fayda var. Amel biriyle, amel biriyle. Neden? Görmeye çalış. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Cuma geceleri özellikle bu geceler. Bundan ne, ne, neden? E, uyanıkken görme garantisi alıyorsun. Uyanıkken görme garantisi ne demek? Ne mi demek? <gülüyor> Tuba'li ve Rani. Beni görene müjde. Hadis-i şerifine giriyorsun. Göreni, göreni, göreni de var ama sen direkt göreceksin. Çünkü rüyada görürsen uyanıkken kesin görecek. Bukhari. Bukhari uyanıkken görürsen, beni gören cehenneme haram olur diyor. Of, nere gitti iş? Ah siz bu hazineleri bilseydiniz. Siz o kitaplardaki faydalarla amel etmez miydiniz? Yusuf Ebane Hazretleri'nin kitabından aldım ben onu. Rüyada görme kitabı, kırk fayda var onda. Fayda demek, yararlı bilgi demek yani, faide. Siz ancak öbür faydaları biliyorsunuz. Fayda ne demek? Kar. Arap ne diyor? Gidiyorsun mahkemede bir şey alıyorsun diyor ki "mafi fayda" diyor. Hurma alacaksın, bilmem ne alacaksın, pazarlık ediyorsun ya. Arap ne diyor? "Mafi fayda" diyor. Fayda, mafi fayda ne demek? Kar yok yani, çok indirdin diyor. Kar yok, fayda yok yani. Siz öbür faydaları biliyorsunuz yani. Kar. Bu faydalar birinci fayda, ikinci fayda, o kitapta 40. faydaya kadar fayda var. Ne demek? Manevi kar. Ama sen tabii orada İrtibatı koparıyorsun yani. Rüyada görsem ne yazar görmesin. Yahu kardeşim rüyada görürsen diyor ki yakında beni uyanıkken görecek. Bu garanti. Uyanıkken görene de diyor ki müjde olsun. Başka adı işte de diyor ki cehennemi haramdır. Bunları bir araya getirdiğin zaman rüyada görmenin ne kadar önemi var? Uyanıkken görmek kadar önemi var. Çünkü uyanıkken görmeyi o temin edecek. Sen bu kitaplan oturup yatıp kalkman lazım. Bir, birkaç hafta bu faydayı yap, bir daha hafta öbür faydayı yap. İlla birinden birinde göreceksin. Sallallahu anh. Yalnız şeylere uymak lazım. Yani bin kere Kevser suresi diyor. E sen şimdi bunu doğru okumazsan Kevser suresi sana ne yapsın? Yani harekelerini, harflerini okunacak salavatlar, sayı var. E i̇şte yüz dediyse doksan dokuz olmaz. Sayıları muhabbet. Orada yazılan şartları uygularsan göreceksin. Allah cümlemize Evveler rüyada göstersin. Sonra dünyada, zuhuratta göstersin. Sonra ölmeden evvel iman selameti için göstersin. Sonra kabirde bu hadis-i şerifi var. Münafık, münafık, müslüman herkese gösterilecek. Bu zat hakkında görüşün nedir? E tabi orada alenen, mübarek cemali gelecek. Yani en sağlam görüntü mezara indiğimiz zaman. Ben kabirden çok korkuyorum. Ama... İşte orada Efendimiz'i soracaklar da... ...yüzünü göreceğim diye de bir hevesleniyorum. Tek tesellim Efendimiz'i görmek... ...meselesi. Yani... ...çünkü mahşere daha kaç yüz sene... ...yatarız bizden sonra kıyamet ne zaman kopar... ...onu bilmiyoruz. Biraz uzun... ...vade olabilir. Ama... ...kabire inene sorguda cemali... ...gösteriliyor. Onu bilmiyor musunuz? He, anlatıyorum. Hadis-i şerif bu, bu haride... ...bu zat hakkında ne dersin diyor. Müminse... ...o benim peygamberim demek nasip olsun... Amin. Munafıksa ah vah ağzını açacak, şaşıp kalacak. İnsanlar bir şeyler diyorlardı diyecek. <gülüyor> i̇nsanlar bir şeyler diyorlardı. Halbuki namaz namaz Mekke'de, tekkede de gözüküyor ha. Munafık saatteker? İçinde yavruluk gizlemiş, dışında Müslümanlığı açıklamış. Melekler diyecekler. La ilahe illallah. Sen ne bunun peygamber olduğunu bildin, inandın? Ne de kelime-i şehadeti yani okudun zahirde ama hakikatte okumadı. Onun için bir ateş topası vuracaklar. Kabir ateş olacak. Kabirde yapayalnız perişan olacak. Allah bizi muhafaza eylesin. O gün son nefeste de kabirde de e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterildiğinde okumak müyesser olması niyetiyle mübarek cuma gecesinde buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Allah'ım bundan dünya ahirette ayırma amin, amin. şimdi e, veda haccında da sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz yine saçını tıraş ettiğinde o da zannedersem biliyorum mefrik-i ra'si yani iki saçını ayırırdı saçını uzatanlara ne buyururdu ortadan ayırın müşriklere benzemeyin Sonra saçınıza bakım yapın. Neyle bakım yapardı kendisi? Hakiki zeytinyağıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en iyi bakım şeyi neydi? Zeytinyağı. Çok hakiki zeytinyağını sürerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de aynı yapıyorlar. Saçı ı şerife bakımlar, zeytinyağlar, şeyler falan. Yıkamalar. Ondan sonra o da e, mübarek saçın ayrıldığı yerden, daha e, arkasına kadar, tabi uzun da olduğu için o saç örgüsü de bunlarda maddi imkanları çok zengin olabilirler. Ben dünyalıklarına, zenginliklerine hiç imrenmedim. Her yer tabii büyük villa sırf kutsal emanetler için falan koca villa, buradan büyük. Tabii dolu villalar, şeylerdi. Allah zenginliklerini hayırlı mübarek yapsın. Amin. Allah gözden nazardan muhafaza etsin. Amin. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in korudukları gibi Allah da onların ailesini de çocuklarını da muhafaza etsin. Amin. Zaten ensar oldukları için duayı kimden almışlar? Muhammed Mustafa'dan almışlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahimellahu l-ansar. Allah'u magfirli l-ansar. Ve li ebna il-ansar. Ve li ebna il-ansar. Bir hadis-i şerif var ki Ya Rabbi ensara bağışla. Çocuklarını da bağışla. Torunlarını da bağışla. Kıyamete kadar bağışla. Eşlerini bağışla. Ensara bir dualar var. Ensar olmasa İslam olmazdı. Ayetül iman hübbü l-ansar. Bir adamın ensarı sevmesi... Müslüman olduğunun alametidir. Ve hayatün nifak bu huzur ensar. Bir adamın münafık olduğunun nişanı Medineli ensarı ya sahabeden o ensar olan işte Ebu Ayubel diyoruz. Değil mi? Radıyallahu Teala. Efendim. Bir de söylüyor bana soruyorlarmış işte bir otel yapmışlar. Adına Ebu Ayubel ensarı koymuşlar. Çünkü böyle hocadan fetva almışlar. Şimdi biri telefon etti bana falan. Böyle bir fetva metva vermedim ben böyle bir fetva meselesi falan yok yani bana bir şey soran da yok zaten adam yerine koyan da yok zaten ben de kurtuldum yani o ayrı bir şey tabi Ebu Belensar tabi Ensar genel bir isim ama Ebu Ensari özel bir isim özel isimlerde dikkat etmek lazım yani o mübarek zatın ismine uygun düşecek mesela Ebu Ensari vakfı yakışır derneği yakışır değil mi Aşevi ya şey, yani hizmete, nusrete, İslam'a yardıma olan şeylerde olabilir. Belki Ebayübel Ensari Hazretleri müsaade eder, himmet eder. Ama tabi öbür türlü özel bir oteldir, moteldir onu bilmem. O benim sorumluluğumda değil ve benim fetvam dahilinde bir şey değil. Yani ile alakalı bir şey değil. Ebayübel Ensari niye diyoruz? Tabi bu İstanbul'un etrafı ben Ensari'ler. Surun dipleri, Muhammed Ensari, o surun dibindeki yeşil parmaklıklı türbe... Sahabeden olduğu rivayet var. Teabbinden olduğu rivayet var. Ebu Şeybetel Hudri Hazretlerinin civarında yine Hamidel Ahmed el Ensari e, birçok ensar İstanbul'umuzda medfun bulunuyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ondan sonra tabi ben ona, bu zatlar 90 milyon ensarın emiri olmak açıbiyle tabi krallar dünyanın bütün krallarıyla görüşen Müslümanlar, krallarla falan itibarlı olan bir aile. Allah itibarlarını artırsın, şereflerini artırsın. Ama öyle bir hizmet ediyorlar ki bakımlarına, şeylerine efendim. Şimdi e, saat on gibi yani ondan sonra e, biz bu gece e, bana cd verildi. Ben orada bulunamadım. O cd'de Resulullah sellem Efendimiz'in mübarek saç örgüleri zaten dalgalı kıvırcık çünkü kendi örüyor diye e, her sene Ramazan Şerif'in 23. gecesinde yıkanıyor yıkanma merasimi. Binlerce zat, dünyanın her yerinden veliler, alimler geliyorlar. Bu yıkanma merasiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek saçının üzerinden işte o 17 dakika falan kısaltılmışını bu gece atacağım. Benim cübbelahmedoza.tv'ye inşallah. Bu gece bir ziyaret edin, salavatlarınızı getirin, ondan sonra da affedersin karının, marının sıratına bakmadan Gözünüzü böyle o saç-ı şeriften kapatın, rabıtayı bağlayın, sağ omuzunuza yatın, salavat-ı şerifi okuya okuya uyuyun. Belki görenleriniz olacak. Ama nasıl bir saç örgüsü daha körülmemiş Bir de zumlamış böyle. Nasıl yıkıyorlar, nasıl eldivenler, nasıl merasimler yıkandıktan sonra en ufak bir saç düşmüş mü diye büyüteçler, ışıklar, zerre kadar bir şey aman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Ne hürmet edenler var. Yahu 50 yaşına geldim. Hiç kültürümüz sıfırmış. Bir şeyden haberimiz yok ya. Yeni gördüm ben böyle bir şey olduğunu. E bu büyüdüğü meselesini biliyordum. Bir kere o İsebni Mani el-Himye mübarek zat. onda ziyaret ettim. O da bana açmıştı. Bir tel vardı onda. Onu da sordum. O da şecereli yani. Sabit de. Dünyada ne öyle ipek yumuşak olabilir? dedim de. Fakat hiç böyle bir şey yumuşaklık dünyada görülmemiş yani öpeyim dedim öpeyim deyince mübarek ağzıma yapıştı sonra o da beni bıraktı gitti tekim odada ya Allah adamında bir tane yani en büyük değeri o kral olsan ne yazar tacı tahtı bırakırsın bir tane şahri şerifi için. bak şimdi efendim bir misal verelim hazreti rivati söylüyorum bak rivatinde kaynağını söylüyorum Rivayet neresi? Bukhari. Vudu. Ba Bab 32. No 168. Pire 75. Açık adres isteyenler var ya bazı. Kaynak diyor böyle. Kaynak. İbn Ebi Şeybe diyorum. O ne diyor? Pire'nin anası. İbn Ebi Şeybe'yi bilmiyorsan ne kaynak soruyorsun? Cühela kıracak. Toprağı sıksan cühela. He? Eskiden şuheda fışkıracak derlerdi. Şimdi cuhela fışkıracak. Memlekette elini atsan cahile çatıyor ya. Bir de bunlar böyle İslam için ihtisas yapan internet ihtisasçıları. <gülüyor> tamam? Çağ bitti, ilim bitti. Buhari'de bu. İbn Sirin Hazretleri diyor, Abide Hazretlerine dedim ki kim bu Abide? A -a Abide Düz Selmani Hazretleri. Bu abidetü selmane hazretleri e, şeyden, tabinin büyüklerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından iki sene evvel Müslüman olmuş ama imkanlar olmamış, görememiş. Yani Efendimiz dünyadayken Müslüman olmuş yani. Abidetü selmane hazretleri. İbn-i Sirin diyor ki, ben Hazreti Abide'ye dedim ki, indenâ min şârin ebi sallallahu aleyhi ve min kıbeli enez Enes i̇bn tarafından bize intikal eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saçından bir parça var bizde. Dedim diyor. Fekale o Abide Hazretleri ki Tabi'inin en büyüklerinden dedi ki diyor لَاَنْ تَكُونَ عِنْد۪ي شَعَرَةٌ مِنْ وَحَبُّ اِلَيَ مِنَ الدُّنْيَا Benim yanımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir saçının teli olsa Vallahi bana bütün dünya ve içindekilerden sevgilidir. Kim diyor bunu? Tabinin en büyük. Çünkü çok büyük olmak lazım ki Buhari söylüyor bunu rivat ediyor. Bunu anlamak için. Yoksa şimdi bana deseler ki Amerika Asya dahil karalar denizler dahil. Hepsini mi verelim bir saçından tel mi verelim? Bana deseler. Ben vallahi o saçın telini tercih ederim. Siz ne yaparsınız? Ya hoca ben de sizin saçın teli para etmez. Şimdi bütün dünya bizim olsa İslam'a hizmet ederiz falan. Vay sahtekar vacam. Sahte. Senin ben gördüm öyle. Mücahitliklerini senin ben. Ne mücahitler gördük biz öyle? Zengin olduktan sonra sohbete gelmez oldular. Hoca şeh, tanımaz oldular. Ağ oldular. Ne mücahitler gördüm ben? Aman hoca ben ne olur bir dua zengin olayım da şöyle hizmet edeceğim böyleyim. Yanımıza vuramaz adam da köşeyi döndüler. He? Bir tek tel, bütün dünya ve mafihadan bana daha sevgilidir. Tabi'in söylüyor bunu. Bu çok büyük bir mesele yani. Bu mübarek adamda da var, böyle, saç bir, bir metreye yakın. Tabii. Kendisi önde konuşma yapıyor. O konuşmasında, saç-ı şerifin e, on ö hasretini sayıyor. Arapça bilenler, Arapça anlar sonra yanında birisi İngilizce tercüme ediyor sonra da bir tanesi anlamadım da Pakistan'ın lisanı Urduca mı Farsça olsa anlarım da yani o kadar anlarım Farsça olduğunu anlarım en azından da e, Urduca olabilir acayip bir lisan böyle hiç konuşuyorlar <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı bir şey yani de biraz gülüç yani he o, o da bir tercüme yapıyor yani e, tabi ben onun Türkçelerini Artık yetiştirebilir miyim? dergide yaparım da E şimdi kayıta yetiştiremem Kayıt kısası 17 dakika ama orada büyük alimler konuşma yapıyor Peşinden konuşmalar var Arapça konuşmalar tabi hep Yaşlı alimler Kadılar falan Onlar e, bu Zikrettiğim hadislerden rivadelerden nakiller yapıyor Biz şimdi kısasını atacağız yani Bu gece çünkü öbürü iki buçuk saat İki buçuk saatlik inşallah yarın yetiştirirler yarın akşama tümünü e, şey ederiz, merasimin tümü kasideler, bedhiyeler, salavat-ı şerifeler Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem evet. şimdi orada mesela söylediği birkaç bir şey e, o merasimden önce anlatıyor bunu her sene Ramazan'ın ne zaman yapıyorlarmış? 23. gece yapıyorlar Mevlitte zaten e, ayrı mevlüt. Geçen Seyit Maliki Hazretleri'nin o Seyit Ahmet Maliki Hazretleri o bulunmuş. Orada gör, o başka bir videoda var. Mevlüt okumuş. Orada Berzenci'yi benim okuduğum mevlüt okuyorlar. O ayrı bir me meclis mesela. Bir de diğer kutsal emanetlerin şeyi var. O ayrı bir videoda yani Hazreti Osman Efendimiz'in yüzüğünden vesaire o demin anlattığım Fatma Anamız'ın sürmedanlığı var. Mikalesi. E, yani birçok bir mesele ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in sakalı çok ilgimi çekiyor tabii. Hazreti Ali Efendimiz'in Bunların da olması ee, Onlar da e, Diğer bir videodadır Onu belki birkaç gün sonralar yetişebilir yani Çünkü onda bir hazırlaması var Bazılarında tabi Bunda yok da diğer bazılarında Kadın ziyaretçiler falan e, Da vardır belki onları da Tabi çekmişler tabi binlerce 10 gün 20 gün oluk oluk Akıyor yani Bazen onun için belki o kadın Yüzü gözükmesin diye onların Şey edilmesi lazım o bakımdan vakit alır. Anladınız mı? Yani hani kadın gözükmesin. Ağlıyorlar, kadınlar kadına. Falan ama orada öyle gördüm yani. Çünkü bir gösteriyorlardı. Bazı kadın ziyaretçilerin de olduğu var bir video. Onda da diğer kutsal hadden. Onları biraz temizleyip kadınların görünmemesi için ona dikkat etmemiz gerekiyor bizim tabii. Ee, onları har arz ederiz. Orada diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek işte saçının e, hasaysi yani hususiyetlerinden mesela bir hususiyet diyor ateşte yanmaz zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vücudundan çıkan hiçbir şeyin ateşte yanmadığı birçok e, rivayette hasais kitaplarında yani İmam Suyuti'nin hasaisi kübrası var ve birçok alimin bu usta Delail'in nübüve kitaplarında yani peygamber olduğunun delil ve mucizelerini beyan eden İmam Bey Hekı'nın yedi ciltlik var Ebu Nuhaym İspahani'nin var iki ciltlik bütün bunlarda yazıyor bu zaten Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem çıkan hiçbir parça ateşe koysan yanmaz zaten e, şimdi esasen bir şey Resulullah'a nispet ediliyor bu Resulullah'ındır deniliyorsa esasında denemesi bedava değil mi? yani o zaman Murat Bardakçı diyordu ki ya onu işte bilmem şey göndereceksin adliyatım karbon bilmem ne testine falan filan ya zaten lüzum yok yakarsın ama sen de tabi iznin varsa yakarsın, el alemin malını yakamazsın. Ee, yanmıyorsa... Bitti. Mesela Hırka-ı Şerif'teki mübarek hırka, ki Miraç Gecesi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde olduğu rivade ediliyor. Üveyş El-Karani Hazretlerine gönderdi. Şimdi uzunu açıldı, bu son sene öyle mi yapıldı? İki üç senedir öyle. Biz Seyyid İbrahim Hazretleri özel gitmiştik, yani hapisten evvel. buzun. yani dize kadar geliyor değil mi? Dize kadar gelir Hırka-ı Şerif'in asla. Onun şeyi, adını da unuttum. Görevli, yani Üvesel Karani Hazretleri'nin züriyeti yok da kardeşinin çocukları onlar. Kendinden zürriyet gelmiyor. Ama aile yine Karani ailesi. O kardeşinden devam eden üsre. O mühendis veya bir çok vasıflı bir genç. Allah selamet versin. Şu anda hizmeti o görüyor. O yaşlı nene vefat etti ya. Eskiden biz giderdik hep odan Ondan sonra bu çocukları veya torunları işte devraldı. O bana orada anlattı. Mesela Beysel Karani Üveysel Karani Hazretlerinin orada nesi var? Kemeri mi var? Takkesi mi var? Kemer var. Bir de İmam Şahrani'nin İmam Şahrani ki Kudüs'te, ha, şeyde Topkapı Sarayı'nda Üveysel Karani'nin takkesi var. Ha. Şimdi diyor inceleme ve test yapıldı. Çünkü dokular işte o tamir edildi, bakıma girdi. Burada Efendim hocam zırh kaç çevrinde bir tek zerre mikroba rastlanmıyor. kendi duruyor burada sağ. Kendisi de hurafeci değil yani. Böyle e, sakalsız falan. E, yani hani benim gibi olsa böyle cippeli mi belesene. Lütfen hurafeci falan. Böyle aklı başında adam, O sonra mühendis, mimar falan okumuş, etmiş benim gibi ilkokul, mikokul dışarıdan, dışarıdan değil yani. Adam diyor ki bu testler yapıldı diyor. Akıllar şaşırdı diyor. Üveysel Karani'nin takkesi senelerdir yanında duruyor. Onda her türlü şeye bakteriye rastlanıyor. Resulullah Efendimiz onun yanında duruyor. Bir tane bakteri yok diyor. E zaten bu alametler kendinden gösteriyor. Peygamberliğin delaletleri bunlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu zat diyor ki o konuşmasında o kadar milletin içer, dünya çapında tanınmış bir aile. Bana da dedi de ben o yani ben dedi yakmakla izinliyim dedi yani atalarından ne izin çünkü izin siz bunu yaparsan çarpılma tehlikesi var ben yakmakla izinliyim niye? mucizeyi göstermek için şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne zaman diyor yani mübarek saç uzuyor şimdi onlar bakımda yapıyorlar ya e, o bakımı yaptıklarında üzerinden suyu geçiriyorlar o su bütün küplere küplerden güğümlere millet haptest alan Yıkanan Allah'ım dünyada ne imkanlar var be? Ya? Neyse size bir kıyak yapacağım da. Öyle hemen ayağa kalkmazsanız duyarsınız. Ondan sonra efendim e, yıkayıyorlar. Ondan sonra zeytinyağı. Yağlamalar. Ondan sonra utlamalar. En iyi kıymetli ut kokusu cennetten gelmiş. E, şey, tüs, şey var. Tahtası da var ya o. Efendim tütsü oluyor o tabi tahtası yanıyor böylece bakım yapıyorlar kendi elleriyle eldivenlerini takıyor oğullarıyla başkasını değdirmiyor kendi ailesiyle hizmetini yapıyorlar bütün milletin huzurunda onlar salavatlar cikirler falan filan burada e, e, haslerinden biri nedir diyor efendim ateşte yanmaz bir tanesi nedir diyor en büyük mesele büyüyor çünkü hayatta olan şey büyür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu için büyüyor. Ve büyüdüğü zaman diyor bazen iki çatala ayrılıyor bazen üç. Uzuyor. Onu da büyüyen kısmını keşiyorlar. Her sene bir zata hediye ediyorlar. Şimdi bu konular geçerken ben durdum dedim ki inşallah dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size emreder. Bu bir, sene bir tanesini bana nasip olur dedim. Bu sefer Beslan Barut Hoca Efendi orada yanımda oturuyor... ...o dedi ki sen bu sırrı dedi nereden biliyorsun? Dedim ben bir şey bilmiyorum. Ben dervişim bilirim, hiçbir şey yok. Bana diyor kartınız var mı? Dedim valla kartım yok, bir şeyim yok. Valla be, ben kartım yok. Bir şeyim yok, millet kart istiyor. istiyor. Garibanım biriyim, kimsem yok. Yani azıcık bir şey olsa adam kırk tane kart bastırıyor... ...önüne Arapça, arkasına İngilizce falan tavus kuşu gibi kabaranlar çok böyle sonra fos iniyorlar tabi de bizim gibi alttan alttan gitmek daha iyi Boş ver gariplik dervişlik iyidir ondan sonra dedim ne, ne sırrıdır dedi bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den manen zuhuratta emir almadan bu sakalı saçı şeriften kimseye vermez dedim vallahi ben böyle bir şey duymadım bilmiyorum ama içime geldi dedim inşallah Resulullah sana emreder verirsen durdu bayağı çok Ondan bir taahhüt etti. Sonra dedik işte bir dilekçe yazın bana çünkü biz de burada hükümet nezdinde bunun şartları var, bakım şartları, ziyaret şartları, güvence şartları biz bunu dedi veremiyoruz. Her sene uzayan kısmı İşte şimdi iş size düştü. Bir duaya sarılacaksınız. Bu bize nasip olursa ben onun suyundan size direk içireceğim. Benim duam o kadar tutturamayabilirim. Ben başkalarına tutturuyorum, kendime tutturamıyorum siz bunu tutturacaksınız. İnşallah. İnşallah. E, Topkapı Sarayı'nda var. Sarayında var da ne elliyen var, ne öpen var, ne suyun içen var. Ne yapayım ben? Ya, mu Şimdi dedi ki, buradakilerin dediği, bir e, Topkapı Sarayı'nda yok. Bir resim var, biliyor musunuz? Bana hapishanede birisi gönderdi, rabıta onun rabıtasıyla yaşadım. O resmi göndermiş, mektubun içinde. Saç örgüsü böyle yuvarlak. Evet, evet. Biliyor musunuz onu? Evet, evet. O Topkapı Sarayı'nda değil, o eski eserler bir şey Müzesi'nde. Biraz da orayı da şindik restorasyonu almışlar. Geçen de gittim ziyarette yok. Epeydir de ziyaret yok ora Yani o da Efendimiz Saç Örgüsü olarak rivayet ediliyor. Biz itikat ederiz. Fakat bu diyor ki ben yakıyorum diyor. İcazetliyim diyor yani. Yanmadığını gösteriyorum diyor. Denemek bedava. Senin bacağından bir kibri çaksan sakalına kadar düşürsün. <gülüyor> Bir de baktın ateş topuna dönmüş Hoca efendi. <gülüyor> ateş ne, neyini yakmaz? Her yerini yakar. Hele ki tüyü hemen yakar. Tüy en çok en çabuk yanan şey tüydür. Resulullah sün, yakıyorum diyor. Hadi bakalım. Hey gidi zalimler, sakallı şerife kıl diyenler, kılçık adamlar, bozuk adamlar, bereketsiz adamlar. Nasıl siz? bu kadar sahabenin tabiinin, tazım ettiği şeye böyle dersiz ondan sonra bir, e, bu sene Allah nasip eder mi bilmiyorum yalnız dedi gelebilir misin gelemez olur muyum yayan gelirim dedim dedi 21'inde 22'sinde burada olursan 23'ünde merasimden teslim edeceksek öyle şartları da kabul edersen dediler bakalım inşallah Resulullah Azze ve sellem emreder bana bu nasip olursa neden olacağını da biliyorum neden olacağını da anladım meseleyi. Mesele ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının kurtuluşuna dair deliller hakkında kitap hazırladığım için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselelerde hassastır. Kim bir hizmet ediyor ona? Men feriha bina ferihin abi. Bizimle ferahlananla de ferahlanırız. Bir beytle beni meth etse niye imam bu sıyrı bu kadar muteber olur Bu kadar kaside, şiir, divan yazılmış binlerce cilt, krallara, ağalara, paşalara. Kimsenin itibarı yok. Niye yıkasın diye bir beyti şu şifa şu şu. İşte. Çünkü Resulullah'ı methettiğin zaman sallallahu aleyhi ve onu müdafaa ettiğin zaman hiç başka. Sahabe ne yapıyordu? Tükürüğünü yere bırakmıyorlar. Abdest suyunu yere bırakmıyorlar. Mübarek sümkürüğünü mübareklerin mübareği yalarız yutarız. Geçen çıkmış o. Müzemmem karanlık ölen diyorum ona. Müzemmem karanlık ölen. <gülüyor> <gülüyor> e, ee, çıkmış şu andan Ondan birisi bir şey söyledi falan. "O peygamberin idrarını bilmemnesini içen hocayım mı diyorsun?" diyor. Benim adımı vermiyor da. Peygamber idrarını içiren hocayımışım ben. Ulan nerede bulduk keşke bulsak. Nerede bulduk? Laqad hazarti bihzar minen Sen cehennemden korumaya girdin. İdrarını içen kadına söyledi. İçtemedi. Demez. O yanlışlıkla içmiş. Cehennemden korundun dedi. Ama onu Resulullah dedi bana sallallahu aleyhi ve sellem. Ya, ya La teteveccayenne teteve ki ebeden karnın ağrımayacak daha dedi. Çok da uzun yaşadı ölene kadar bir kere karnı bir şey ağrımadı. Ya Hz. Zübeyir içti. Abdullah Zübeyir yani. Hz. Zübeyir'in oğlu. Abdullah Zübeyir. Kanını içti. Ne kadar kuvvet geldi ona? 10-20 On, kişiyi devrirdi. Hacçac baş edemedi zalim. Ordularıyla baş edemedi. Ya mancınıklarla kurdu da uzaktan. Allah'ım sen çok güçlü olacaksın dedi. İnsanlar senden çok çekecek. Yani zalimler demek istedi. Şimdiki zalimler de çekiyor hala. O kanını içince bu hadis bu rivayet geldi. İnkar edenlerin de anası ağlıyor işte. Onlar da helak oluyorlar yine onun yüzünden. Anlıyor musun? İnsanlar senden çok çekecek. Kalbinde bozukluk varsa bu nafaklık hastalık çok çekecek. Biz biz çekmeyiz. Evet Ablamcı amcü merazetleri sahabe böyle. Ama şu var ki alimler ittifak ettiler efendim. İmam Nevevi'den var, İmam Ayni'den var ve sair alimlerden var. Burada kaynakları da var efendim. buyuruluyor ki bunlar e, bu supta daha fazla bilgi de şey de var yani. Ruhul Furkan tefsirinde biz yazmıştık o zaman 7. cildin 17-18. sayfadan başlıyor bayağı bir gidiyor 30-40 belki gidiyor 7. cildin başında 20. sayfalarda var yani delilleri kaynaklar yazıyor burada sahabe hazaratı böyle hürmet ediyorlardı böyle hürmet ediyorlardı Allah Teala da onlar için ne buyurdu lekad radıyallahu anil müminin ağacın altında seninle biatleşen o müminlerden and olsun ki muhakkak Allah razı oldu inna fetahna suresi Rabbim yemin ediyor ben bunlardan razıyım bunlar da ne yapıyorlar Bukhari hadisinde geçtiği üzere abdest suyunu kapışıyorlar burnundan çıkanı yutmak için ağzından çıkanı yutmak için kavga ediyorlar birbirini öldürecekler bunlar böyle müminler Allah onlardan razı oldu ayet. Ebedi cehenneme girmeyecek Hudeybiye'de bulunanlar Buhari hadis. Mustafa İslamoğlu denen adam, hala bürokrasiden ileri gelenler adam bunun kitaplarını okuyorlar. Bunun tweetlerini kitaplarından paylaşıyorlar. Benim peygamberime sahbesine neler etti o adam? Neler etti o adam? Benim şahsıma bin beter etse vallahi nefret etmem. Ama peygamberime yapamaz. Yaptığı zaman ben dayanamam. Reddiye yaparım diye yaparım ben dayanamam anana babana dokunana dokunuyorsun peygamberine dokunana hiç konuşmuyorsun o da bir görüştür yuh sana yuh sana yuh. yazık sana veylünleke tam sana uydu yani yazık sana sen ne demek anam babam kim benim ya tabi onların da hürmeti var ama sen onlara dokununca ağrına gidiyor da resulullah'a dokununca hiç ağrına gitmiyor adam peygamberimizin cima kuvvetine bile terbiyesizce konuşuyor Süleyman Aleyhisselam'la yarıştırmak için uydurmuşlar da şu kadar kuvvetli erkekmiş de bilmem ne bir şey diyeceğim şimdi de bir şey demeyeyim yani ona bir şey diyeceğim de demeyeyim ben demiyorum siz şahit olun demiyorum sen Resulullah'ın erkeklik kuvvetinden bahsediyorsun 40 erkek kuvveti diyor Hazreti Enes Buhari'de. İbni Hacer Şehler'de Bukhari Şehler'de diyor ki dünya erkeklerinden 40 cennet erkeklerinden 4000 sen ne konuşuyorsun ya Sahabe Hazreti Enes'ten iyi mi tanıyacaksın? 10 sene hizmet etmiş ya. Sana ne Resulullah'ın cima kuvvetinden? Sana ne ya? Ne terbiyesizsin sen ya. Bu ne ahlaksızlık ya. Allah Allah. Bu adamlar muteber oluyorlar. Entel oluyorlar bunlar. Biz hurafeci oluyoruz. Senin dinin ne ya? Senin kitabın ne ya? Bukhari senin kitabın değilse senin kitabın ne? Ben Buhari'den okuyorum. Sen nereden okuyorsun bunu? Uyduruyorsun. Diyor ki bu diyor Hudeybiye'de falan böyle diyor işte abdest suyunu kapışıyorlar, tükürüğünü falan böyle şey diyorlar ya. Ha, bunlar diyor bu kültürsüz bedevi adamlar diyor. Allah'ın razı olduğum diye ayet indirdiği, Habibinin cehenneme girmeyecek diye yemin ettiği adamlar için diyor. Hudeybiye'de oldu çünkü bu hadise. Diyor ki sahabeden diyor bunlar diyor bedevi diyor. Kaba diyor, katı diyor. Peygamber de bunlardan razı değildi zaten diyor. Rahatsız oluyordu diyor. ya nerede rahatsız oluyordu? Diyor ki cehennemden korumaya girdin diyor bunu içmekle. La temesseken <gülüyor> Ancak sıratı geçerken cehenneme mecbur uğrarsın. Başka ateş sana değmez dedi bir hadiste. Kanını içene. İç demiyor. Ama bütün alimler ittifak etmişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeninden çıkan bütün her şey temizdir. Temizdir. Senin senden benden çıkana benzemez. Bu usta alimler ittifak etmiş. Ben bunu kendim desem sen dersin ki o cevher bende aşırı gidiyorsun. Ama ben kaynak veriyorum. Büyük müçtehit alimler bunlar yani. Mezheb içinde müçtehit yani. Kolay bir şey mi bu? Bunu demek. E tabi. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi dağıttırmış. Yani saçını mesela. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin geldi? Şirki bitirmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı putları? Kırdı döktü. Allah'tan karşısında ibadet olunmayacak diye savaştı. La ilahe illallah diye savaştı. Öyle değil mi? E burada kendisi haşa şirkle alakalı bir şey yapar mı? Yapmaz. Mesela bir hadis-i şerifini okuyayım size. Enes İbn Malik rivayet ediyor Kaynak Müslim'de var Ahmet İbni Hanbel'de var Ahmet İbni Hanbel ki zayıf hadis bile yok onda En aşağı derece Hasen alıyor koca müç değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi şeytanı taşladı Sonra Mina'daki çadırına geldi Kurbanını kesti Sonra tıraşçı berbere dedi ki Huz al dedi berbere Ve sağ tarafını gösterdi Al dedi burayı Sonra sol tarafını gösterdi burayı al dedi, saçı da çok uzundu. Tüm mecale yurduyı kendisi parça parça insanlara dağıttı verdi. Niye verdi? Saç yenir mi? İçilir mi? Yok, ne yapacak? Niye verdi? Esasen insan vücudundan çıkan şeylerin ne yapılması gerekiyor İslam'a göre? Gömülmesi gerekiyor. Gömülmesi gerekiyor. Hatta tırnaklarımızı bile ondan bir parça alırlarsa büyü yaparlar falan falan. Zaten Yahudi, lebid di Asam Yahudisi Efendimizül Aleyhisselam'ı e sihir yaptığında neyle yaptı? Sa e saç e taraktaki on bir diş değil mi? On bir dişli bir tarak oraya saçlarından falan ele geçirmiş onlarla büyü yaptı kuyunun dibine attığında zaten felak nas sureleri kaç ayet? on bir ayet her bir ayet bir düğüm çözdü biri beş biri altı e şimdi kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yani normal insanda Çıkan şeyleri ne yapmak lazım? Biri alıp da büyümüğü yapar tehlikesinden de dolayı, bir de insan muhteremdir, ee, Hürmetinden dolayı. Nasıl ki kendi öldüğünü gömülüyor, vücudundan çıkanlardan ne olmalı? Gömülmeli. Gömülüyor. Ama efendim son sevim ne yaptı? İnsanlara dağıttı. Bu ne demektir? Bereket olsun size kalsın diye veriyor. Sen anlamıyor musun ya? Allah Allah. Elini değdiği yer abad oluyordu ya, elini değdiği yer. Hiç süt vermeyen koyunu bir sağıyor kaç küp süt çıkar. Haftalardır sağlamamış, ot yokmuş yok. Cılızlıktan ölecek ay var. Ya sallallahu aleyhi ve sellem. Nereye değse yeşeriyor. Biz asır yaşa diyor, dua diyor, o sahabi yüz sene yaşıyor. Gözü, ya, Kata Katade Hazretleri gözü aktı, gel dedi gözünü düzelteyim de. Dedi ya, ya Allah'a benim hanımım da çok düşkünüm hanımım ama da, da çok seviyorum. Şimdi beni böyle görürse ne olacak benim? Hanım? Dedi gel gel dedi ben yaparım dedi gel. Doktorların doktoru var sallallahu aleyhi ve sellem. Gözünü aldı taktı yerine ya. Ne ameliyat ne bir şey. Gözü diyor eskisinden güzel. Hatta öbür gözü o kadar güzel görmüyordu. O akan gözü daha güzel görmeye başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şey şifa. Maddi manevi şifa. Bak şimdi. İnsanlara dağıttı diyor. Sonra yine enesin Malik'ten gelen başka bir hadis-i şerifte Müslim'de Tirmiziyi, Ebu Davud Hümeydi'de geçiyor. Hümeydi kim? İşte kaynak soruyor. Ben de Hümeydi diyorum. Bana diyor ki Hümeydi ne demek? Ağzına Hümeyni anlayacak sapı? Hümeydi. Büyük hadis hafızı. Müsnedi var. Anlıyor musun? senin bildiğin bilmediğinin zekatı olmaz benim de bildiğim bilmediğimin zekatı olmaz merak etme ben de çok alimim diye geçinmiyor çok da bir ihtisasım yok bu işler de benim evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ihramdan çıkarken berbere tıraş et buyurdu sonra -ta, Talha, Ebu Talha Ebu Talha'yı çağırdı çağırdı Ebu Talha'ya verdi İksimhu beynen nas, insanlar arasında bu saçlarımı bölüştür dedi. Onun için dünyanın her tarafına dağılmış. Sahabeden torunlarından gidiyor. Çünkü sahabe Hindistan'da var. Özbekistan'da var. Çin'de var. Sahabe hep yanlarında taşıyorlardı bir de. Bunu insanlar arasında dağıt. Hadi şerif. Bir tek tel, bir tel, iki tel böyle dağıttı diyor. Allah Allah. Ondan sonra başının sağ tarafından bir parça alındı. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'e verdi. Dedi ki: "Intalik bir ila Ummu Bunu nereye? Yap? Ümmü Süleym'e götür. Ümmü Süleym kim idi? Evet. Tabini büyüklene. ama burada da yazıyor. Ümmü Süleym Ebu Talha'nın hanımı. Ümmü Süleym ile Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in arasında da bir akrabalık bağı var. Bu yüzden ara sıra evine giderdi, onun evinde de yattığı, kuşluk vakti falan istirahat ettiği olurdu. Diyor ki, bunu Ümmü Süleyme götür. Ee, bunu görünce insanlar öbür tarafta kalan saçlarından bir parça almak için izdiham yaptılar. Ümmü Süleyman'a annemiz bir kere yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun evinde yatarken derinin üzerinde uyuyordu, terledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken hep terlerdi. Teri de kalktığı zaman şeyde birikti, deri de, deri onu emmedi. Hemen Ümmü Süleyman annemiz aldı, onu sızdırarak şişeye koyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki ne yapıyorsun? Dedik ya Resulallah, dünyada böyle koku bulunmaz, diğer kokulara katıyorum da bütün kokular koku oluyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti yani hoşuna gitti. Sonra Hazreti Enes Efendimiz e, radıyallahu anh diyor ben ondan bir miktar almıştım hatta sonra e, vefat edeceği zaman vasiyet etti mutlaka bu kokudan kefenime koyarsınız diye. Hazreti Enes İbni Malik en büyük sahabeden bu kadar hadis rivat etmiş. Şimdi bu teberrük işte bereketlenmek hurafe mi oldu bu şimdi? O zaman sahabe kurafeci hurafeci. Sahabe hurafeci sen aydın. Halbuki kaydın. <gülüyor> evet. Denizin dibinde kumları saydın derdi Efendi Hazretleri. <gülüyor> Şimdi Efendimiz Özellikle Ümmü Süleym'e gönderdi. İşte bunun üzerine e, Abides Esselmani anh, ne derdi? Dünyanın üzerinde ve karnında ve içinde ne kadar mücevher, maden, altın, gümüş, zümrüt, pırlanta hepsi alt karnında dünyanın ya. Toprağın, madenler hepsi benim olacağına bir tel benim olsa derdi. Bütün dünyadan bana daha sevgilidir. Evet, evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, bu zat kendisinde olan bu e, saç-ı şerifler, buna şa'r-ı şerif deniyor, anladınız şar, şe re, Şa'r-ı şerif. Şa'r-ı şerif ee, saçlı şerif biraz Türkçenin saç lafı çok yakışmıyor sakalda yakışıyor sakallı şerif de ha, oturmuş bir deyim ee, saçlı şerif e, öyle alışalım şarı şerif inşallah şarı şeriften efendim birincisi diyor ne diyor bu diyor uzuyor ve iki şıkka üç şıkka ayrılıyor zaten o zımladığı zaman görürsünüz uçtan uzayan böyle ince şeyler var görünüyor. Saraydaki meselede de dedi ki hatta bana müsaade etseler de ben onların bakımını yani gelsem orada bütün masrafları biz karşılayacağız. Tabi külfetli masraflar var ama hepsini yapalım. Çünkü neden? Muma batırıyorlar ya büyüyen tarafı batırıyorlar. Birkaç tane gördüm ters batırmışlar diyor. Yani büyümesine yol vermiyorlar. Bendeki sakalı şerif zaten mucizeli bir şey acayip bir şey. Çünkü neden? O ateş camla erimiş halde üzerine dökülmüş yanmamış. Kızıl biliyorsunuz benim ziyaret ettiğim. Onda zaten büyüme yeri yok Ama mesela çünkü Şeyin içinde Camın içinde o zaten elde olan peydi olmaz o da şimdi konu merak etti Onda da o kadar şey var ya Bende de da bir şey var Dedi ne acetim var de benim bir keçim var Dedi de Tavut aleyhisselama dedi ya fetva soran Kardeşimin 99 keçisi var Benim de bir keçim var onu da benden almak istiyor de. Ayeti kerimede var ya O da onu merak etti şimdi ne yapsak diyor, onu kırsak mı diyor o saç sakallar oradan atsarmış. Dedim bu Osmanlı zamanında Sadrazamlara yapılmış. Ben Sadrazamların torunlarından aldım. E deyince ve ha yoktur bu Osmanlı zamanında Muhammed Sadık Paşa'ya yapılmış. O bizimkinde de yanmadığı zaten mucizesi üzerinde. Gelsen tüyünü koy, cam gibi yapalım ateşi, cam gibi dökelim üstüne bakalım ne kalıyorsa sen ne olsun. Bir şey yok. Yani. Buradakilerin de işte büyümemesine bazı Sırlar söyledi. Belki Yani esasındaki hususiyet Büyüyor. Çünkü canlıdır İkinci hususiyet Yanmıyor Üçüncü hususiyet Gölgesi yok. Çünkü Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi Yoktu. Neden? Yere Birisi arkasından giderken Gölgesine basmasın diye. Bu zaten Hasas kitaplarında sağlam rivayetler var Şimdi diyor ki orada o konuşmasında diğer konuşmalarına da bakalım tercüme edebilirsek çok da uzun değil. Yaz İngilizce anlayan zaten oradan anlar. Tercüme ediliyor. Diyor ki zeytin yağlıyoruz diyor Saçı Şerif, Şerifi. O arada çekiliyor resim veya şu bu. Zeytin yağın gölgesi çıkıyor. Utluyoruz yani ut yağı. Onun gölgesi çıkıyor. Ya kuruyunca saçın gölgesi yok diyor çekiyor şimdi. Nereye koysan gölgesi yok. Yalnız üzerine bir şey konduğu zaman onun gölgesi oluyor. Kendisinin gölgesi kuruduğu zaman yok. Bu kadar sabit bir mesele yani. Daha birçok deliller orada zikredilmiş. Biz bunlara böylece itikad ediyoruz ve böylece amel ediyoruz. İnşallahurrahman. Ha bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Enes Malik'ten gelen rivayet. Demin dedim ya, terini Ümmü Süleyman annemiz alıyordu. sıkıyordu şişelere, kokuşten koyuyordu. Efendim sol ne yapıyorsun? Ya meseleym dedi. Dikkat et şimdi. Dedin ki ya Resulullah, narcu bereket anne. Çocuklarımız için bereketini umuyoruz. Çocuklarımız için bereketmiyor. Resulullah'ın cevabı Sallallahu aleyhi ve sellem kaynakta yine söylüyorum. Müslim Bukhari'den sonra sahih kankı, sahih-i yani. Diyor, efendim, de buyuruyor ki, esabdi isabetli yaptın, doğru yaptın diyor. Terinin alınıp şişelere konmasına sadece. bir sakınca olsa bunda ne derdi? Bırak şeyler, cahiliyet, hurafeleri derdi. Değil mi? İsabet ettin diyor. Sen daha bunu neyine itiraz ediyorsun? Ondan sonra yine efendim, saç-ı şeriflerin tabi teberrük hakkında daha dolu e, birçok delil var ancak e, Ebu Said'l-Hudri'nin babası Malik Hazretleri diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Uhud günü yaralanınca e, o onun e, yarasını emdi e, altından bembeyaz çıkıncaya kadar kanını yani kanlandı ya mübarek miferinden yüzü yaralandı ya o kanın hepsini emdi ki hani orada bir zehir bir şey olmasın diye e, Efendim Aleyhisselam buyurdu ki ona müccehu tükür dedi Uhud'da tükür dedi la vallaha ilaha müccehu ebeden tükür mühim dedi senin şeylerin gelmiş ağzıma bereketin dedi yuttu sonra yine savaşa girdi Uhud'da Resulullah Aleyhisselam buyurdu meneraden yanzur ya racülümün el cenneti fel yanzur ilaha da Cennet elinden birine bakmak isteyen bu zata baksın. Bu Ebu Şahid-i Hudri var ya meşhur. Bu Ebu Şehbe var burada. Onun da babası bu. Adı ne? Malik Hazretleri. Ebu şahid babasının adı Malik. Sonra o zat Festuşi'de şehit oldu. Cennet elinden baksın dedi ya. Orada Uhud'da şehit aldı. Uhud şehitlerinden oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Halat demi bi demi latemes sünnar. <gülüyor> Kanı karımla kanımla karıştı, ateş ona değmeyecek. Yani bir de bu saç-ı şerifin mesela efendim şifa olduğuna dair o hadis-i şerifi de bulalım. Ümmü Seleme annemiz ee, radıyallahu teala yanında ne vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, mübarek saçlarından e, demek e, kızıl e, e, kına da kullandığı da oluyordu demek bazı saçlar vardı e, kim hasta olursa veya bir kimseye nazar değerse nazardan dolayı çok sıkıntı çekerse o kişi Ümmü Seleme annemize geliyordu Ümmü Seleme annemiz o mübarek şar-ı şerifleri çıkarıyordu ee, o e, şar-ı şerifleri suya koyuyordu sonra onu çıkarıyordu o suyu o hastaya veriyordu peygamberimiz hanımı ya Ümmü Seleme annemiz bu Medine'de sahabe döneminde olan işleri konuşuyoruz yani sahabe döneminde olan işler Şimdi olsa bir şey, aa bu ne biçim, hurafe, ne hurafesi ya? Efendimiz hanım yapıyor bunu ya, sallallahu aleyhi ve sellem, veriyordu, kim, hangi hastalığı varsa, ondan, efendim, o vesileyle şifa buluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, e, mübarek, cübbesiyle de, cübbesini yıkadıkları da olmuştur. O yıkandığı suyu içiyorlardı ki, cübbesi kendinin dışında bir şey. Saçı hepten, mübarek bedeninde bitmiş. Kendinin parçası ya. Parçası. Hiç yani cübbeye de benzemez. Onu demek istiyorum yani. Saçı cübbeye de benzemez. Cübbenin bile yıkandığıyla efendim burada birçok de, deliller var. Ee, yıkandığındaki suyunu içenler e, şifa buluyorlardı. E, Saç-ı şeriflerinin e, konduğu şeyden de içenler e, şifa buluyorlardı. E, gözden, nazardan Kurtuluyorlardı. Demek evet. Esma bin Tebi Bekir, Hz. Ebü Bekir'in kızı Esma validemiz anlatıyor. Efendim, ee, bu Resulullah'ın cübbesidir dedi. Bu Ayşe'nin yanındaydı dedi radıyallahu anha. Esma validemiz de onun kız kardeşi. Ayşe vefat edince ben onu aldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu giyerdi. Fenahnu işte ibareyi söylüyorum. Bu kim biliyor musunuz bu sözün sahibi? Abdullah bin Zübeyr'in annesi Zatünni takayin. Hani iki kemer sahibi hicrette mağaraya giderken kırbanın ağzını bağlayacak bir şey bulamadılar da Esma Validemiz çıkarttı da bağladı ya. Birinden yemeğin birinden kırmanın. Evet. Efendimiz buyurdu sen iki kemer sahibisin cennette. Ayşe annemizin kardeşi ablamız Amcik annesi. Çok uzun da yaşadı. Oğlunun şehit olmasını bile gördü yani. Hacca-ı Hac Zalim tarafından. Esma Validemiz'in sözü Sahih-i Müslim'de geçiyor. Sahih-i Müslim'de فَنَحْنُ نَغْزِلُ عَلِ الْمَرْضَى biz bu cübbeyi hastalar için yıkıyoruz hüsteşfabiha bununla şifa bulunuyor <gülüyor> sahihi müslim Ebu Bekir'in kızı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in baldızı sallallahu aleyhi ve sellem annesi al alimlerin hepsinin allamesi yani şimdi bütün müştehitler rivayeti ondan alacak en yüksek seviyede rivayet sahibi Rasulullah görmüş sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunmuş yani bu cübbeyi yıkıyoruz diyor hastalara. Şifa için veriyoruz. Hasılı bu hususta delillerimiz çok ama teberrükle ilgili deliller e, daha uzun bahis gider. Yani bereketlenmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içtiği bir e, mesela çanak, e, kırba, deriden oluyordu o zaman tulum. Deriden kırba mesela. Hemen o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içince... Ee, kimin evinde o kırbadan bir şey içtiyse hemen o sahabe kalkıyordu kırbanın ağzını kesiyor mesela ee, Kevşetel sariye, radıyallahu anh'a, validemiz yine ee, diyor Resulullah sellem onun yanında ziyarete geldi e, i̇bn Macede geçiyor yanında askıda bir kırba vardı ondan ayakta içti işte ayakta su içilir miye de bir delil ayakta içilir diyenler bu hadisi delil alıyorlar efendim bazı kere demek müsaade edilen yerler var ee, oradan o evendim annemiz kepçe validemiz hemen kalktı kırbanın ağzını kesti. Niye kesti? Dedi ki bundan başkası içer yere düşer şu olur bu olur burayı bereketini umarak Resulullah'ın ağzının yeri diye değdiği yer diye burayı saklayacağım diyor mesela. Sahabeler böyle yapıyorlardı. Annelerimiz böyle yapıyorlardı. Bu kadar rivayetler varken evet. Şimdi bir insan kalkıp derse ki bunlar hurafedir. Biz de ona deriz ki senin kendin hurafesin. Daha birçok rivayet burada da yazmışız, daha birçok yerde de yazmışız. Efendim inşallah Rahman Allah Teala bizlere bereketlerini nasip eder, ihsan eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi bu gecede inşallah mübarek saç örgülerini böyle alenen güzelce ziyaret bize nasip eder. Ondan sonra da, da rüyada görmek nasip eder. İnşallah çok salavat-ı şerife Okumak nasip eder amin. efendim amin. Bu gece birkaç defa Aleha Celle de okuyoruz, sonunda da okuyoruz inşallah urrahman. Hemen niye? Yarın mı izleyecek? Bu kısası da mı? Hangi saat? Hangi saat? Yarın saat verirseniz? He? <gülüyor> <gülüyor> Dokuz gibi diyorlar, yarına kalmış Allah Allah. Bir hata yaptık diyorlar videoda, ee, videonun hazırlığı yarına kalmış. Siz am yarına kadar o zaman iştahınızı saklayın. salavat şerifelere de devam. Uzunu ne zaman? Yarın akşam ikisini, beraber. i̇kisini beraber o zaman. Uzunu da iki buçuk saatlik onda da çok şeyler var. Uzunu ile beraber atılsın. İnşallahur rahman. Evet, ben size bugünden. Söylemiş oldum, faziletlerini bildirmiş oldum. Ben her dakika sizle görüşemiyorum. Onun için biz inşallah bunu beyan edeceğiz. Şimdi bu ustaki alimler yapmışlar. İmam Ahmet İbni Hanbel, radıyallahu teala, büyük müçtehit, oğlu Abdullah İbni ahmed Hanbel, diyor ki babamı görüyordum ahmed İbni Hanbel Hazretlerini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarında bir saçı alıyordu. Ağzına koyuyordu Sonra onu öpüyordu Resulullah'ın e, saçının Değdiği yere ateş değer mi? Değmez Benim ağzıma değdi elhamdülillah Yani annemin duasıdır o ya işte Ağzını diline ateşten makaslarla Kesilen hocalardan yapma diye Dua edip durdu kadıncağız Ölene kadar o duayla gitti yani Efendim sallallahu aleyhi ve saçı, saçı şerifi de değmesi inşallah dili kurtarırız Bizim de sıkıntı dilimizden biraz ama Dilim çok şer yapma hep hayır yapar İnşallah. Bu parmağımla e, şadet parmağımla da şimdi e, mübarek Şar-ı Şerif'e değdim. Herkese izin vermediler. Bana verdiler. Bir iki kişiye daha o kralı müsteşarı Seyyid Haşimi Hazretleri'ne verdiler. Böyle birkaç dakika mübarek saçına değerek camsız değerek size dua etmek nasip oldu. Elhamdülillah cemaatimizi hiçbir yerde unutmuyoruz. Yani en ufak birkaç dakikalık bir dua kabul saatine rastlasak Dense ki şurada kimi istersin Yani Allah şahit bizi Allah için sevenler Bizi Allah için gelenler sohbetleri Allah için devam edenler Bu kardeşlerimiz çocuklarının Zürriyetiniz kıyamete kadar Dualardan nasibi vardır Dualardan nasip oldu Elhamdülillah babam diyor alıyordu Ahmet ağzına koyuyordu Sonra öpüyordu Ondan sonra ee, e, Onları yıkıyordu e, O suyu içiyordu Allah Allah. Koca müçtehit Ahmed İbni Anbel. Bunlar Ahmed İbni Anbel'i görseler hurafeci diyecekler. Koca müçtehit Ahmed İbni Anbel'in ilminin zerresine yetişemezler. Ve lakin efendim adamlarda maalesef insaf yok. Evet, evet. Şimdi size fereç duasının rivatini yapacağım inşallah. O onu da anlatalım ki istifadeniz çok olsun. Bu dergide Size arz ediliyor. Bu dergide ne var? Geçen derste de geçti. Gusül abdesti meselesi var. Guslün çok önemi var. Allah razı olsun. guslü gerektiren şeyler neler? Guslün farzları neler? Tabii kaplama dişi olan, dolgu dişi olanların durumu ne? Mezhep meselesinde, e, hani altına su girme meselesinde, bunların hepsi dergimizin 8-9-9 ve 10. sayfelerinde mevcuttur. Bu dergiden size en çok önereceğim bir önemli mesele. Rumi takvime göre hepiniz bunu yine muhafaza edin. Yani eski Mart ayı Rumi takvime göre eski Mart ayının ilk çarşamba gecesi yani 18 Mart salıyı 19 Mart çarşambaya bağlayan gece bir senelik belalardan kor. Bu iki kere yapılıyor senede. Bir saferin son çarçamızı bir de bu. Bu nereden geliyor? Maul Ainen Hazretlerinden geliyor. Maul Ainen çok büyük veliydi. Tabi onun torunlarından bizde de icazet ulaştı şimdi. Bazı onun icazetiyle. Maul Ainen Hazretleri Fransızlar Moritanya'yı işgallerinde onları dualarla geri püskürten virtleriyle zikirleriyle uçakları düşüren Efendim başlarına terse çeviren Kuyulara kendilerini düşüren bir zat Tarihte de meşhurdur Maul diye bakılsa e, Fransız sömürgesinden Yani Moritanya'yı işgalden Kurtaran büyük veli Daha yeni birkaç e, yani 100 seneden e, e, Evvel e, Büyük bir zattır o bu tespiti yapmıştır O da tabi bab babalarından büyük velilerden e, Rivayetle Bu yalnız ne olmuyor Her çarşamba gecesi okunacaklardan değil 68 68 ve 69. sayfeler Bunu yapalım Hangi gece oluyor şimdi madem 18 Mart Önümüzdeki ay Mart Salıyı 19 Mart Çarşambaya bağlayan gece Unutturmayın ondan bir evvelki hafta tekrar cemaata söyleyelim Neler okunacak Akşamlan yatsı arası diye Efendim hatırlıyorum Akşam namazından sonra 68 69 70'e de geçiyor o sayfeler Şimdi gelelim fereş duasına. Burada tabi bana gelen icazet ben de size işte Allah'ın Celle Celaluhu Ehl-i Sünnet'e göre itikat beş vakit namaz, en azından farzlarına devam ee, şartlarıyla İslam şartlarıyla ben de size dedim. Yani bu bir bereket olarak söylüyoruz. Yoksa hadis-i şerif genel. Şimdi Halife Ebu Cafer el-Mansur, Halife Mansur iç başına geçince kapıcısının adı meşhur kitaplarda, tarihlerde tabi bunlar o kapıcılar çok meşhur insanlarla muhatap oldukları için bütün rivayetlerde geçiyorlar. Kapıcısı da yani bunlar alim falan değişik insanlar. Rabi'i ismi. Ona dedi ki bana Cafer İbni Muhammed'i çağır. Cafer İbn Muhammed kim? Muhammedil Bakır Hazretlerinin oğlu. Yani 12 imamdan bizim meşhur tanıdığımız, en çok tanıdığımız 12 imamdan bizim Cafer'i Sadık Beyazıt Bestami Hazretlerinin şeyhi. Ebu Yezid el Ben Nazari diye büyük bir veli ziyaret ettim orada. Şahzeli Meşayık'ından. ilham sahibi. Halk sahibi. Devamlı Mevla Mevla'dan bahseder bir şey. Çok büyük de alim fıkıh dairesinde de müfti. Onda da ne bulduk? Ebu Yezid el Bestami Hazretlerinin tesbihini ziyaret ettik. Bir kere gittim bana bir şey demedi. Orada çok ziyaretçiler var. Sonra başka biri dedi ki onda Ebu Yezid el Bestami'nin tesbihi var. Ondan sonra da 97 evliya çekmiş o tespihi. E, beyaz Besthami ne demek? 1200 senelik iş. O tesbihin de resmini koyacağım elimde inşallah. Bir yala atif çektim yani ne yapayım? 129 yala atif çektim inşallah Allah lütfuyla muamele eylesin hepim. E, onu demişken evet Beyaz Besthami'de şeyhi İmam-ı Azam Efendimiz'in şeyhi Caferi Sadık radıyallahu teala bana demiş Cafer'i çağır ben de diyor o kapıcı Rabbi, halifenin yanından ayrılınca dedim acaba dedim bu Ehli Beyt'le uğraşıyorlardı ya Emevi Abbasi halifeleri Ehli Beyt'te de neden çok itibar görüyorlar bütün millet onların etrafında toplanıyor ya millet krala itibar etmiyor Efendimiz'in torununa itibar ediyor ya e bundan dolayı bazı çekememezlikler oldu Allah ya Aferin Sadık, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır falan... ...tavafa falan girdiği zaman bütün dünya nura kark oluyor falan... ...kral orada oturuyor... <gülüyor> yani bu kim ya diyormuş buna benden fazla itibar ediyorlar falan... Böyle şeyler bu kralları çok gıcığına gider... Çok... <gülüyor> Allah... Efendim Baba ya da yaptı bir tanesi meşhurlardan var ya bir tane... Halader Efendi Hazreti. Termal otelde gitmiş Efendim baba... Sıcak sudan yani faydalanmak için şeyi ağrıları için gitmiş. Ona ziyaretçi akını oluyor. Yanda da bir ağanın biri oturuyor ama bayağı bir ağ yani. Özelde söylerim. Ondan sonra e, demiş ki bu demiş yandaki odada kim var demiş ya. Demişler Şeyh Ali Aider ben. Bitmedi mi bunlar demiş ya? Demiş, ha demiş bana demiş buna demiş benden fazla ziyaretçi geliyor. Bu kim demiş ya? Oradan yine bir hapise. Ya bana demiş bak meseleye bak. Beyne bak, zide bak. Buna demiş benden fazla ziyaretçi geliyor. Bunlar gücük olular Anladın? Şimdi bu halifelerde de böyle işte Ehl-i Beyt'in imamları çok seviliyor tabi ama hak ediyor Resulullah parçası sallallahu aleyhi. Ve Bazı alimlere devlet reislerinden fazla hürmet edilir. Değmez mi? Değer. Değer. Onlar ülü'l-emr, gerçek ülü'l-emr alimlerdir çünkü devlet reisi gerçekte adam olsa yapacağını yapmayacağını fetva kimden soracak ulemadan ünül emre soracak o zaman devlet başında sensin ama senin de soracağın yer varsa esas emir yetki sahibi kim oluyor alifler oluyor ya kanuni kurtulacaksa nereden kurtulacak Ebu Suud Efendi'ye fetva sorduğu için kurtulacak da ne yaptı sonra vasiyet etti ki fetvalar defnedilsin kabrin başında bu Suud efendi de var. Bu ne dedi ya? Cenazenin yamından bir şey gömülmez. Dediler ki vasiyeti var. Vasiyet masiyet geçerli değil. Şerata uymuyor dedi. Hele bir getirin bakayım ne varmış. Bir de baktık ki bu Suud'un fetvaları. Ey gidi kanuni sen kurtuldun. Şimdi bu Suud yandı. Ben ne cevap vereceğim? Fetvalar bana sormayacak. Bu fetvayı niye göre verdin? Anladın mı? Ulemasız olur mu? Ben diyor bu rabi Hazretleri bu da mübarek bir zat sonra anlaşılacak. İşi unutturmaya çalıştım Çünkü halifenin kafası bozuldu mu gece yarısı çağırıyor bir ehlibeytten biri şunu bunu. Sıkıntı verecek ona ya da bir dedikodu geliyor. Bu ayaklanmaya hazırlanıyor. Bayağı bir millet toplamış. Hep eskiden beri derlerdi falan şeyh ayaklanacak falan kıyamak kalkacak Hadi o şeyhi bindirirler bastırırlar. Şeyh Said Hazretleri gibi. Şeyh Said büyük veliydi. Keramet sahibi. Ama ne yaptılar adamcağız? Şehit ettiler. Hemen böyle bir dedikodu Fitne çıkarılar. Şimdi bir zaman sonra diyor halifenin yanına tekrar gidim Dedi yani unuttu zannettim. Dedi ben sana Cafer-i Sadık yani Cafer-i Muhammed diyor da sizin anlayacağınızı konuşuyorum. Cafer-i Sadık'ı çağır mi? Ba tabi ben bir şey demedim. Dedi vallahi onu benim yanıma ya getirirsin yani seni en kötü şekilde öldürür. Ben dedi ne yapayım? Gittim Hazreti Cafer'in yanına. Onun künyesi Ebu Abdillah'tır. Yani ilk büyük oğlundan künyelenir büyük oğlu Abdullah. Büyükoğlu'da nerede yatıyor? İran'da gittim ziyaretlerine da Bestam'da Ebu Yezid el Bestami'nin yanında yatıyor. Beyazıt Bestami daha doğrusu Ariflerin padişahı, sultanı olan zat kendisini nereye gömmeyi vasiyet etmiş? Caferi Sadık şeyhinin, ehli imamının oğlunun ayağının dibine gömmeyi vasiyet etmiş. İran'da. Yani Bestam kazası. Bestami Hazretleri. Onun için künyesi Ebu Abdillah. Yani Abdullah'ın babası diyorlar Hazreti Cafer'e ey abu abdillah Emirül mümininin çağrısına icabet ettin o da temizlendi elbiselerini giydi zannedersem yeni elbiseler giydi diyor çünkü ölme tehlikesi var giden gelmeyebiliyor halifenin kapısına yaklaştığımızda başladı dudaklarını oynatma diyor rabbi hazretleri anlatıyor şimdi daha sonra halifenin yanına girdi içeri selam verdi halife selamını almadı selamını almadı ve onu oturtmadı Kazaplı. Halife kimden bu? Mansur kim? Abbasi mi? Emevi mi acaba? Bakın ona hemen kokul var ya sizin elinizde Ayetullah kokul. Oradan bakın. Halife Mansur. Yani Abbasi de olabilir. Abbasi, ee, şimdi Abbasi ne demek? Emevi ne demek? Emeviler Ümeyye oğulları. Yani Kureyş kabilesi, Ümeyye oğulları. Abbasi ne demek? Hazreti Abbas'ın soyundan. soyundan. Efendimiz Hazreti Abbas'ın soyuna da Allah'ın devlet nasip edeceğini önceden haber vermişti zaten. Emevilerden sonra, Ümeyye oğullardan sonra Hz Abbas'ın sülalesi, devral. Yani Efendimiz Hazreti akrabası oluyorlar değil mi? Amca oğulları yani. Yani Efendimiz Hazreti Abbas'ın torunlarıyla Ehlibeyk imamlarıyla Abbasiler ne oluyorlar? Amca çocuklar oluyorlar. Şimdi İçeri girip selam verdi, selamını almadı. Onu oturtmadı, sonra halife başını kaldırdı. Ey Cafer! Sen şöyle, şöyle, şöyle birisin. Yani şimdi ona işte dolduruyorlar onları. Senin hakkında şöyle dedi, aleyhinde böyle dedi. Hatta halifelik onların hakkıydı. Siz gasp ettiniz. Bir şeyler, bir şeyler dolduruyorlar. O da o sinirlen çağırıyor. Ondan sonra da dedi ki, bana babam, o şey halife söylüyor. Halifeyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem arasında üç vasıta var o da hadis rivat ediyor <gülüyor> çünkü onun babası da bir ki babası da Hz. Abbas'ın oğullarına gidiyor bana babam ona babası ona da dedesi rivat etti Nebi Yusuf Aleyhisselam şöyle buyurdu diyor şimdi. Hz. Cafer'e hadis okuyor <gülüyor> yani ben devlet reisiyim sen bana hainlik yaparsan yani benim devrilmem için veya kendinin geçmesi için teşkilat kurup halbuki Hz. Cafer'in öyle bir derdi yok adamsız ibadette meşgul Cevfer Sadık, imamların imamı. Fakat işte durmuyor şeyler. E ben jurnalciler o da diyor ki işte babamın dedesinden rivayetiyle kıyamet günü işte gaddarlara yani aldatma yapanlara bir sancak dikilecek. O sancakla o kişinin gadir, aldatıcı olduğu anlaşılacak yani. Herkes ona efendim, herkes onu lanetleyecek veyahut da görecek teşhir olacak, rezil olacak yani sen gadirsin yani benle iyi geçiniyor görünüyorsun arkadan plan kuruyorsun beni aldatıyorsun gibi bu hadisi okuyor yani kıyametler rezil olursun diye söylüyor haşa Hz. Cafer öyle bir gadir olur mu ama o da ona kızgınlığından o hadis-i okuyor şimdi bunun üzerine ne yapmak lazım işte Hz. Cafer'in ehli beytin akıllılığı fazileti siyaseti çok önemli bizde de bu kafamız biraz çalışması lazım Şimdi biz olsak ne deriz orada? Koca Caferi Sadık. İsma'ilzamı biliyor. Bir şey yapsa işi bitirir. Halife malife o anda gider. İsma'ilzamı biliyor. İmamların imamı, silsilenin başı ya. Ama bir de ben öyle yapmadım, böyle demedim, şöyle demedim. Onunla da uğraşmıyor. Buraya dikkat edelim. Neden? Çünkü o inandırılmış. İnandırılan bir adamı döndürmek zor. Sen şimdi onu ondan çevireyim dersen çok uğraşırsın. Seni de canına yazık, ağzına yazık. Ben de bundan sonra bu siyaseti yapayım bari. Ondan sonra ben mücadeleyi çok seviyorum. Saatlerce uğraşırım adamla. Halbuki bak, diyor ki, Hazreti Cafer, bana babam, yani İmam Muhammed El Bakır, ona babası, yani İmam Zeynel Abidin, ona da dedesi, yani İmam Hazreti Ali, anlatmıştır ki, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur meseleye bak yunadi munadin yevmel kıyamet min mutmanil arşi kıyamet günü bir münadi arşın derinliklerinden seslenecek teala. <gülüyor> kimin sevabı Allah'a aitse yani ne demek Allah'tan alacağı var öyle tartıyla hesapla mizanla değil ücreti Allah'a ait o kaksın. E kim kalkacak? Bütün mahşer halkına nida geliyor. Ücreti Allah'a ait olanlar kalksın. Bunun hakkında ayet de var. O kadar salih amel var İslam'da. Hiçbirine bunu demiyor. Ayet-i burada söylemiyor da فَمَنْ ve asla ha. عَلَى Allah Kim? Kendisine karşı işlenen kendisine karşı Allah Allah'a peygambere karşı işleneni affetme hakkın yok kendisine karşı işlenen bir suçu affeder de arayı düzeltirse onun sevabı bana aittir gelsin benden istesin Allah buyuruyor. Şimdi mahşerde elli bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış herkes sıkıntıda bir ses geliyor. Kimin ecri sevabı Allah'a ait ise ayağa kalksın. Yani kalksın gelsin. Ona özel muamele var. Ücretini vermek Allah'a ait. Garantili. فَلَاكُمْ مِنْ عِبَادِينَ o zaman kimse kalkamıyor yani. Bütün mahşer halkındaki Müslümanlardan. Adem babamızdan beri. illel mutafattılun ancak iyilik sahipleri. Yani hakkını bağışlayıp affedenler kalkabiliyor. Ne kadar sinirlendiysek kendi şahsımıza nefsimize ait ne olaylar olduysa eğer o arada nefsimizi edip ezip bir af yaptıysak bir noktada gücümüz varken tabii gücümüz varken affedebildiysek bazılarını nefsimize ait olan davalarda bu fazilet oluyor. İşte o gün mahşerde ancak onlar kalkabiliyor. Yani ne demek istedi? Hz. Cafer diyecekti ki ben kadir değilim. Ben kimseyi aldatmadım. Ben seninle Ali Nefşe konuşmadım. Seni kim doldurdu? Kıyamet günü aldatanlara sancak diyecekmiş. Sen bu hadisi benden iyi mi biliyorsun? Ben Ehli Beytin imamıyım. Ben şuyum, ben buyum. Sen bana kalkmışsın halife, yani benim yanımda zerre kadar bir faziletin yok efendim bana kalkmışsın hadis okuyorsun beni mahşerle tehdit ediyorsun ben Mevla'yı en iyi bilenim dünyada o gün için dünyada o gün Cafer Sadık'tan çok Allah'ı bilen yok ona hadis okuyor yani adam hiç bunları söylemiyor ne diyor affedenler diyor mahşerde e, ecra Allah'a ait olacak affedin beni demek istiyor siyaseti görüyor musun işte ne uğrasın halifeyle iki saat? <gülüyor> yani demiyor ki ben böyle bir şey yapmadım nedir mesele. Ben olsam ne Kadir'i, ne bilmem nesi, ne hadisi gel bakayım. Uğraşırım adamla. Ee, savcı da olsa konuşurum, hakim de olsa konuşurum. Konuştum da. Emniyet müdürü de olsa konuşurum. Yani evet. daha yüksekleri zaten pek öyle karşılaşmadım yani. Fakat akıl ne diyor akıl? Siyaset affedenler falan şey. Sevabınız bol olsun efendim. Hazreti Cafer devam etti konuşmaya. Halife sakinleşti. Sakinleşti. Yumuşak konuşmaya başladı. Otur otur dedi Ebu Abdullah falan. Ardından çok kıymetli bir koku var. O kokunun içinde bulunduğu kokulu istedi. Çok şu anda da var öyle çok pahalı kokular. Halife kokuyu kendi eliyle bana şimdi iki şişe koku hediye edildi oradan. Efendimiz Hazretem sevdiği kırmızı miskten kokunun özelliği ne? Servetini versen vermem. Efendim, sultanımın saçlarının içine kokulandığı. Ya elde olan beyde olmaz böyle. Sizin kadar zengin olmayabilirim ama bak. Neler olacak? İnşallah onlardan da sizi çok konuşacağım. Nasıl faydalandırabilirize bakacağız çaresi. Ondan sonra Kokuyu kendi eliyle İmam Cafer'in eline döktü. Koku parmakların arasına bütün. Çok kıymetli koku böyle az az harcıyorlar. Artık öyle bir coştu ki halife. Bütün böyle <gülüyor> her yer akıyor. Kokular dışarı taştı. Ondan sonra dedi ey Ebu Abdullah dedi Allah'ın himayesinde olarak ayrılabilirsin dedi. E, seni yorduk dedi falan. Sonra dedi ey Rabia dedi o kapıcısına. Ebu Abdullah hediyesini götür dedi. Fazlaca ver dedi. Ondan sonra ben diyor halifenin yanından çıktım diyor. Ee, Rabbi anlatıyor. Bu hadis kitaplarında, bütün hadis kitaplarında geçiyor bu. İmam Cafer'e dedim ki Ey bu Abdillah benim sana olan muhabbetimi biliyorsun. Yani ben seni çağırdım belki kötü bir şey yapılacaktı sana ama ben emir kuluyum git çağır dedi çağırdım. Birincide atlatmak istedim atlatamadım. Dedi bana sen bizdensin. Hemen rivayet. Babam bana babasından o da dedesinden. Allah Allah. Resulullah Efendimiz de aralarına kadar yakın. Anlatmıştı. Resulullah buyurmuştu. Mevle'l kavmi minum. Bir kavmin azatlısı onlardandır. Yani kölesi azatlı olsa azatlısından doğan çocuklar o kavimden sayılır. Yani sen bizim azatlılarımızdansın. Mi? Geriden yani sülale olarak azatlı sülaleden gelmektesin. Onun için sen bizdensin. Ben senin beni sevdiğini biliyorum. Sana gönül koymadım. Dedi Ey Ebu Abdillah... Ben senin şahit olmadığım bir şeye şahit oldum... Senin işitmediğin bir şeyi işittim... Seni halifenin yanına getirirken... Dudaklarını oynatırken gördüm... Neydi bu nikmeti... Halife seni parçalayacaktı diyor... Parçalayacaktı... Birden yumuşamalar... Hediyeler... Kokular, altınlar, keçeler Dedim ne oldu... Dedi bir dua okuyordum... Dedim ki... Halifenin yanına girerken o, o anda... Ee, ezberlediğin aklına gelen bir dua mı yaptın yoksa kıymetli dedelerinden aldığın bir dua mı dedi ki bana babam İmam Muhammed el-Bakır ona babası İmam Zeynel Abidin ona dedesi yani İmam Hüseyin'in yani babası Hz Hüseyin'in babası İmam Ali Efendimiz haber verdi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi bir iş üzdüğü zaman bu duayla dua ederdi ve innehu duaül feraci bu kurtuluş duasıdır buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi sözlerine şöyle devam etti. Ben bu duayı Cafer İbni Muhammed'den yazdım. Yazdım. İşte benim cebimde. Ve hae üve Hadis böyle geliyor hep. İşte benim cebimde yani. Yazdım cebimde. Onun talebesi Musa Rahimallah ben bu duayı Rabi'den yazdım. O benim cebimde. Ravi buraya kadar sonuna kadar bu şekilde rivad ediyor. Şimdi burada da bana kadar gelmesi nereden? Burada bastım. 74. sayfada icazetin metni var. Nurettin Hoca Efendi 80 küsur yaşlarında şimdi. Mübarek muhaddis hadis alimi. Ben de efendim ee, diyorum ki... Ben de bu duayı Nurettin Boyacılar Hoca Efendi'den yazdım. İşte o benim cebimde. O da diyor ki ben Ebu Hudde hocamdan yazdım. Benim cebimde. Böylece bu silçile nereye kadar gidiyor? Cafer'i Sadık Hazretlerine kadar gidiyor... Allah cebimizden kalbimize indirsin Amin. dilimize indirsin Amin. oradan kalbimize indirsin Amin. ve bütün belaları bu duayla açsın Allah'ım fazlulukerim şimdi bu mübarek dua İbn Abid'in hazretleri naklediyor sebetinde Muhammed el kamili Allah beyan ediyor e, bu dua hem hadistir hem duadır hem temimedir temime yani koruma üzerinde taşısan sayfayı yazıyı kessen <gülüyor> korumadı. Ehlibeyt'ten nakledildiğine göre bu duanın içinde kendisine itimam ve ihtimam gösterilmesine teşvik eden faziletler mevcuttur. Bu duan İsmi Azama yani Allah'ın en büyük ismine şamil olduğuna delalet eden rivayetler de sabittir. Şeyh İbrahim ibn Ehdeb etem değil, Ehdeb Hazretleri buyuruyor ki ben bu duanın bereketlerinden o kadar nasiplendim ki onu ancak allah Teala bilebilir. Başıma ne sıkıntı gelirse gelsin. Şeyh Muhammed İbni Ahmed hakkıyla rahmetullah diyor. E, Deylemi bu hadis-i şerifine nasıl naklediyor. Ey Ali, izâ ehzenek emrun fekul. Seni bir şey üzdüğü zaman bu duayı söyle. İbn Abidin Hazretleri diyor ki, ben bu duanın bereketlerinin eserlerini defaatle buldum. Başıma gelen bir hadisede çok ilginç bir yardıma şahit oldum. Herkesin başına sıkıntı gelebilir ve gelmektedir hepimizin dertlerimiz mevcuttur Ferec duası ile açılacak inşallah şimdi bu mübarek dua efendim manalarıyla beraber Arapçasının metninin tümü birkaç yerde var parça parça bazı başka dualarda da bizim kitaplarda geçmiş bu senetle değil bu senet tamamı bir arada bu hadis-i şerif olarak kaynaklarını da yazdım birçok kaynağı var burada dergimizin kaçın sayfasında 73 yani şey mesele 70'te başlıyor. Yalnız duanın Arapçası ve tercemesi nerede? 73'te ne diyor? Allah mahrusni bi ayni keltila tenam ve knufni bi rukni keltila yuram ve rahmani bi kudretiyle yediye devam ediyor. Ey Allah Celle Celal, uyumayan gözünle beni koru, erişilmeyen rüklünle beni kuşat. Yani temelinle, direklerinle, koruman altına. Bana yeten güç ve kudretinle bana rahmet eyle. Yani senin bana gücün yeter ama sen bana gücünü gösterme azabını, kuvvetini, kudretini bende izah etme de bana acı. Dayanağım umudum ancak sensin. Nice nimet var ki o nimeti bana lütfettin karşılığında bana benim sana şükrüm az oldu. Doğru mu? Nice bela ve musibet var ki Onunla beni imtihan ettin ama bu musibetler anında benim sana karşı sabrım az oldu. Öyle mi? Tahammülsüzlükler, öflemeler, püflemeler, Ya Rabbi razıyız diye baklava yer gibi lezzet almak nerede bizde? Evliya Allah'ın o bela geldiği andaki lezzet almaları nerede bizde? Sabrım az oldu. Ey nimetine karşı şükrümün azlığına rağmen beni mahrum etmeyen, İmtihanına karşı sabrımın azlığına rağmen beni yalnızlığa terk etmeyen. Ey beni günahlar yaparken gördüğü halde rezil etmeyen. Hey, şu insanların birinin eline geçsen, bir kaset çekseler seni günah yaparken, he? Burnunu karıştırırken çekseler, internete alsalar rezil oldun. <gülüyor> hey gidi millet. Olmuşlar hepsi illet birbirinin ayıbını arıyor da bilmem ne demiş Allah'ım Rabbim? keçi demiş ya koyuna gülüyormuş ya kıçın açıldı diye koyun zıplarken kuyruğu kalkmış ya ulan senin hep açık <Gülüyor> ey keçi senin hep açık <Gülüyor> Allah Allah koyun arada bir zıplamış yani e şimdi maalesef bazıları kendini günahsız görüyor bütün ümmetin muvazzafı onlar herkese onlar istah edecekler herkese hiza verecekler ama Allah da adama bir hiza verir ki ondan sonra ne hizalara gelirsin biliyor musun sen ey kurban olduğum Allah'ım bu kadar günahları yaparken Allah bizi görüyor mu hiç rezil etti mi bizi etmiyor örtüyor örtüyor ben senden dilerim ki ey Allah'ım İbrahim aleyhisselam'a salat ettiğin gibi bereket verdiğin ve rahmet ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve haline de salat edesin şüphesiz sen hamid ve meclisin yani salli barik duası ey Allah dünyamın imkanlarını bana bahşetmeni vesile kılarak dinimi yaşama konusunda dünyadan aldığım güçle bana yardımcı ol çünkü dünyamız rahat olmazsa dinimizi yaşayabilir miyiz imkanlarımız olmazsa hacca gidemeyiz umreye gidemeyiz efendim sabah namazına çıkamayız Elbüsen olmasa nasıl çıkacaksın insan içine? Dünyalık imkanlarımı ver ki dinimi yaşamama bana yardımcı ol. Bize helalından rızık versin. Amin. Amin. Yanında olmadığım, evladım, ailem, malım gibi değer verdiğim şeyler konusunda beni muhafaza eyle. Yani hepsinin yanında bekçi gibi başında duramam ki. Orada şuyum var, burada buyum var. Gidiyorum bir yere. Yanında olmadığım değerli şeylerin hakkında beni muhafaza eyle. Yanlarında bulunduğum şeyler hususunda da yani yanında olsam ne yarar? Ne gücüm var? Beni nefsime havale etme. Duaya bak. Ey günahlar kendisine zarar vermeyen ve bağışlamak bir şeyini noksan etmeyen zat sana noksanlık getirmeyen mağfiretini lütfeyle sana zarar vermeyen günahlarımı mağfiret eyle. Yani Allah Teala ya efendim ne kadar kullarını afetse bir eksiklik gelir mi? Gelmez. Ne kadar kullar günah yapsa da Allah'a bir zarar gelir mi? Gelmez. E sen böyle bir Allah'sın diyor sen de diyor sana zarar vermeyen e, günahlarımı bağışla bana diyor yani sana bir zararı olmadı ki sen yücesin diyor anladın mı duayı ey benim ilahım ben senden her sıkıntı ve zorluktan en yakın bir çıkış burada niyet tutacaksın hangi zorluktaysan en yakın bir çıkış itirazsız pek güzel bir sabır dilerim her beladan uzak bir afiyet dilerim Afiyetiyet karşısında şükretmeye muvaffakiyet dilerim. Afiyet yani belasızlık. Vücudunda hastalık yok, malında bir zarar ziyan yok, çoluğunda, çocuğunda ibadetle, ehli sünnet itikadı üzere afiyet. Allah cümlemize afiyet nasip etsin. Allah'tan dünyada ve ahirette afiyetten üstün bir şey istenmemiştir diyor hadis-i şerif. Allah'tan afiyet isteyin buyuru. Kadir gecesine bile yetişseniz Allah'tan af ve afiyet isteyin. Evet, afiyetin devamını niyaz ederim. İnsanlara muhtaç olmamayı isterim. Masiyetlerden uzak durmak ve taata güç yetirmek. Yani ibadete kuvvet. Şimdi bak burada iki saattir oturuyorsunuz. İki saat de geçti. Kiminiz 7'de geldiniz. Bu ibadete kuvvet ister mi? Allah kuvvet vermezse burada durabilir misin? Abdestini tutabilir misin? Tutamazsın. Ya! ibadete kuvvet. Ancak o yüce Allah'ın yardımıyla mümkün. Onun üçündür ki... ...bu öyle bir duadır ki yine bu Hoca Efendi... ...Nureddin Hoca Boyacılar bana rivadetine Hoca Efendi de söylüyor... ...başına bir iş gelmiş onda hudutlarda Suriye'den bir yerde... ...çok acayip bir mesele yani. ...öyle sıkıntılı bir şey ki... ...yani bu duayı tabi ezbere biliyor... ...bu duayı bir okudum diyor... ...anında ummadığım yerden açıldı diyor... ...hemen gözümle gördüm... ...böyle itikad edelim... ...bundan icazetlisiniz inşallah... ...amel edin inşallah... yalnız biraz uzun olmak açıda bile belki ezberlemeniz kolay olmaz... Efendim sık sık okumakla ezberlenebilir ezberlenmese de e, o sayfa dergiden muhafaza edilebilir üzerinde de taşınsa bereketler ve faziletler inşallah size nail olur ne darınız varsa Allah acil yetişsin amin. mübarek cuma gecesi hürmetine şimdi efendim zaten e, İdrisiye kitabı biliyorsunuz Erbain İdrisiye bu yeni çıkan mı? Bu yine ciddi mi yaptı ama? Ha bu ciddiydi zaten. Bu Erbain İdrisiye çok aranıyordu. Yeniden baskısı yapıldı. Bunda en baştaki icazetler var. O icazetlerden de teberrüklenin. Çünkü bize nereden ulaştı bunlar? E bu izinsiz biraz şey, sıkıntılı bir şey. İcazet lazım bunda. Bizim de icazet şartlarımızı orada yazdık. Ondan sonra... Ee, başka kitaplardan da bazı ilaveler bulduk Ruhul Beyan'da 13 ismi şerif hakkında şeyler geçiyordu O zaman onlar unutulmuş Ben çok eskiden hatırlıyordum Sonra onları bulduk falan fetevay Sofiye Meşayık'ın yani tasavvuf fetvaları isimli çok kıymetli bir eser Ruhul Beyan'ın da kaynaklarından Onu bulduk Onda da bu Esma-i İdrisi hakkında başka özel faziletler gördüm Ben doymam yani 13'ün bunda ilaveler onların tümü ilave edilerek basıldı bu yeni baskıdır ilaveli baskıdır ama ne yapayım işte o zaman bazı şimdi bile Yusuf'un Nebani'nin kitabında 75 yerde geçiyor dediler bazı faziletler onlara da bakacağım yani bir dahakine de onu yetiştirirsek faizli muameleler zaten maddi manevi dertlere ilaç borçtan ihtiyaçtan rızık darlığından faize rüşvete harama bulaşmaktan korunmak için kurtulmak için okunacak birçok dua ee, bunu da sonda yazılmış. Bir de faizle ilgili birçok mesele efendim beyan edilmiş. Bakın dualar nereden başlıyor söyleyeyimse 305. sayfeden başlıyor. Firist'i de saymayalım. Firist'lik de çıkarırsak 346 hemen hemen 40 sayfa dualar yazılmış. Borçtan ve ihtiyaçtan kurtuluş duaları Rabbim amele muvaffak eylesin. Şimdi çörek otu yağı size kitap yazdım. Elhabbetü sevda siyah tane şifa mı de Her derde şifadır ille s-sam ölüm müstesna ve sağ Bu çörek otu hakkında kitap yazdım ve eskiden beri de uğraşıyorum. Belki 20, 30 sene evvel kimse yapmıyordu bunu. Kemal Paşa'da bir hacı efendi yapıyordu, yağını çıkartıyordu. O da bıraktı sonra ta gece yarıları gittim onu buldum. Ne olur can bunun yağını çıkartmaya devam et falan falan. Yani bu işte çok eskiden beri emeğim var. Şimdi tabii Türkiye'de çok çoğaldı bu iş. Yapıyorlar soğuk sıkım olması vesaire. Ancak tarlalarımızın kimyasal ürünler ekilip biçilmesinden dolayı tarlalarımızdaki etkinlik, mamullerimizdeki yani birçok tarladaki ürünlerin etken maddesi zayıf olan ürünler besliyor memleketimizde maalesef. Yani organik dedikleri laf, organik olmayışı. E bir kere bir tarla kimyasal tohumlarla bilmem nelerle bozulduğu zaman da bilmem ne kadar sene geçmesi lazım ki asıl haline dönsün. Allah memleketimizi ne bileyim bu belalardan kurtarsın, muhafaza Her çok Şimdi biraz Dönmeye çalışıyorlar ama seneler lazım ki topraklar yeniden eski haline dönsün. Çünkü kimyasalla karışmış durumda. Birçok tarım toprakları. Bu Mısır'da ben size evvelce söyledim mi bilmiyorum. Mısır'da Doktor Abbas Efendi var. Burada da geldi beni ziyaret etti. Büyük Bayram Hoca Efendi'nin de dostudur. Onunla da geldiler bana. Ben de sonra Mısır'da ziyaretlere gittim onu buldum. Ehli Sünnet çok şerahatçı bir zat. Bunların orada Orta Doğu'da büyük bir fabrikaları var. Bu çörek otu üzerinde de kimyasal toprak olmayan, organik ama bu çörek otunun da nedir adı bilmiyorum İngilizce işte, niveka mı bir şey diyorlar. Yani bunun e, elhabbetü sevda siyah tane hadis-i şerifte geçen bu ölümden başka bu ne demek ölümden başka? Yani ülseri, kanseri, şekeri bir şeysi yok. Ölümden başka. Yalnız onun kullanım şeklini bulabilme meselesi. Hatta büyüklerden birisi cüzdan oldu. Ona ilaç yok, cüzdan deri hastalığı. Dökülüyor, hiç ilacı yok. Sonunda dedi ki, doktorlara gitti. Tabipler dediler ki, senin ilacın yok tıpta. Dedi ki, Resulullah s.a.v. sizden daha tabiptir. Onda ilacı var dedi. Ve çörek otunu bala karıştırdı, övdü, dövdü, bala karıştırdı, tümünle vücudunu kapladı, mum yaladı gibi. Ondan sonra bir yıkandı, derisi tertemiz oldu. Mesela hadise itikad. Dedi ki ben hadise itikad edince buldum. Ve Muhammed Zekeriya Hazretleri, Medine'deki büyük şeyh efendi, efendi hazirlerimizin dostu, bizim de ahiret babamız, büyüğümüz, o mübarek zat 85 yaşlarında ayağa kırıldı. 80 küsur yaşında. Ve doktora götüreyim de kırık kırık ne kadar ağrı yapar. Dedi ki ben doktor hastaneye gitmez mübarek. Ben dedi gitmem. Nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha iyi bilen yoktu. Çörek otuyla tedavi olacağım dedi. Her yemekten sonra o öğütürdüğü şeyinde çanağı vardı böyle. Her yemekten sonra çıkarı yerdi. Biz onu görürdük. Çörek otuyla tedavi oldu da biz sonra ümreden, bir umrede ziyaretine gittik hiçbir şey kalmamış. 90 küsur yaşına kadar da yaşadı. Yani o kırık dizden hiç tedavi olmadan. Ha ben size doktora gitmeyin tedavi olmayın demiyorum. En çok doktorlarda ben dolaşıyorum. Ama Lemiyeş tezhibi Kur'an fela la şifa Allah. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin. Hadiste bir dua var. Zahiri şifanı ara. Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla, sıfatları ile, Kur'anları ile, ayetleri ile, hadis-i şerifleri ile de şifanı talep et. O zaman çift tıkış olur, Allah şifanı verir. Bu itibarla ben bunu çok uğraştım. Kendime zor getiriyordum. Yani bana hediye getiriyorlar şişelerle. Almanya'ya gidiyor. Almanya'da da şişeleniyor. Yani Alman markası olarak tescilli. Fakat öyle bir kuvveti var ki, bilmiyorum ben burada içtiklerim hepsini içtim ben. Öyle bir kuvveti var. Açken içsen zayıflatıyor. Topken içsen şişmanlatıyor mesela. Ee, daha birçok benim çörek otu kitabımdaki hadis-i şeriflerin şerhlerinde yazdığım Ülsere şu, kansere bu, şuna bu, madde madde. Aynen tatbik. Yalnız yağ halindedir. O kadar kuvvetlidir. Öbürlerinden sürüyorum ağız yarasına 3 gün, 5 gün. Bundan bir sürüyorsun yakıyor boğazların acayip bir yakıyor, rayası bir başka hali bir başka organik olduğu kesin. Ee, adı da Biovitamı ne? Alman markası Bio Vita. Yalnız yeri Mısırdır. Çörekotunun çeşitleri çoktur. Bu çeşitlerin içinde hadis şerifte bildirilen çeşite uygunu olanı. Şimdi onu bilmiyorum bu, bu kimin neyi. Çörekotunun çeşitleri çoktur. Bir türü yok, çok türü var. Hadis-i şerife uygun olan, çünkü orada incelemişler alimler falan. Mısır'da alimlerin incelemesi de var bu hususta. E bu, Mısır'ın, bak burada Musab Efendi bu işleri bilen adam. Mısır'daki ihtisas çok meşhur bu hususta. Dolayısıyla bu oradan, oranın çörekotundandır. Efendim, çarşambadaki dükkanımıza işte ancak 2000 bin şişe getirebildim. Benim kendi imkanlarımla 2000 bin şişe getirebildim. Arkası Allah kerim inşallah. Çünkü ithal edildiği için sorunlu mesele. ithaller şunlar bunlar benim de kendi firmam yok ithal edecek dolaylı yoldan ithal ettim bundan dolayıdır ki kendisi için sevdiğini mümin için sevmeyen mümin olamaz ben istifade ettim senelerdir ediyorum hatta zayıflığımın da sebebini soruyorlar biraz ondan sonra yani onu da ona borçlayayım diyebilirim daha birçok hastalıklarımdan Allah'ın izniyle yani yine biraz rahat konuşabiliyorsam kuvvetim gelince mucize çörek otudur ama ben bunu içiyorum senelerdir senelerdir içiyorum ama kendime kadar Herkesler yani bunda biraz da çay kaşı ile şey edilebilir. E, çok kuvvetlidir. İnşallah istifade edersiniz. Çarşamba'daki dükkanda var bir tek. Başka bir yere verecek kadar durumum yok. Yani çünkü arkasının geleceğinin belli değil. Çarşamba'daki dükkanda telefonlar bağlanmıştır. 0212 numara zaten. Bu numaralardan telefonda edilebilir. Hani şimdi bizi dinleyenler dünya her yerden, vilayetlerden dinliyorlar. 533-30-0. 533-30-533-75-75 Bu numaralardan da ulaşılıp Hani bana ayırın dersin Bilmem ne dersin Sonra biter bitmez Bundan sonra da diğer bazı Meseleler olacak inşallah Esma'dan Ya ne min kulli cevrinlem Yardav velem yukhalibu fealehu ya ne kıy İsm-i şerifi var ya Esma İdrisiye'de Akit taşına yazdırırsa diyor Kimin yanına girerse şöyle olur Şöyle korunur Birkaç tane öyle taşa yazılanlar var Onları da yazdırıyorum inşallah. Akik taşına çıkmayacak şekilde. O zaman onun bazı sırları var. Toprağa konuyor, günü bekleniyor, saatinde yazılıyor. Öyle önüne gelende yazmakla olmaz. Abdestli olacak, şusunu bilecek. Şartları var. Onlardan da yazılacak, edilecek. Yani bu dükkanın telefonları size lazım olur. Ha, bu dükkanın telefonları size lazım olur. Ha. Ama pa paralı şeyi, paralı aldığımı bedava dağıtacak kadar zengin değilim. Paralı aldığımı... Bedava dağıtacak kadar zengin Değil Ama bir tek çarşambadaki dükkan Benim kendi özel geçimim içindir Bir tek çarşambada Kendi özel geçimim için Ona göre efendim, Kitapları da alırken orayı tercih ederseniz Hizmet olur inşallah İkinci ilanımız Cübbeli 571 diye Eskiden hapisteyken alınıp Başlatılan şey biliyorsunuz Kimler tarafındansa hacklendi, hacklendi. Bu twitter adresi bizim değildir. Bizim elimizden çoktan çıktı. Biz onu ilan ettik mi bilmiyorum. Ama o 90.000'deydi. Bizim şu anda maşallah 800.000'e falan gitti. O zaman 100.000'lerdeydi falan, hacklendi. Kaç olmuş? 900.000'e yaklaşmışız. Maşallah. la kuvvete illa billah. Evet. Şimdi bu hacklenen şey de hükümetin aleyhine yazılar yazıyormuş. Fakat Cübbeli adı da olduğu için saflarda oradan gidiyormuş. Bütün millet ediyorlarmış cübbelaca hükümetin aleyhine konuşuyor. Ya biz Müslümanlara duacıyız. Allah içten işte güçten rast getirsin, Allah hayra muvaffak etsin, Abi. Allah istikamet işte, versin, Allah muhafaza etsin. Abi. Ya biz nasıl, bir Suriye'de bu kadar gariban Müslüman mültecilere bakıyorlar, bu kadar eli i Sünnet ya Mısır'da her yerde zarar gördü, bu hükümet bunlara yardım etti, ediyor, ben şimdi bunların aleyhine konuşmam yakışır mı ya? Allah Allah Allah İslam'a Müslümanlara yardım edenlere yardım eylesin Amin. mübarek De. yalnız bu 571 adresi üzerinde heklenmiş diye yazdığı halde bazıları tabi internetten anlamıyor onlara birileri söylüyor onlar da birbirine yayıyor e, hoca efendi hükümetin aleyhineymiş gibi laflar çıkıyor duyuruyorum bu yalandır bu 571 adresi bize tabi ...değildir, bu eklenmiştir. Orada Mustafa Kemal'le ilgili bilmem ne ilgili birçok şeyler yapıldı. Metiyeler düzülüyor vesaire işte. Yayınlar yapılıyor. Zaten görmüyor musun ki benim sitemde böyle bir şey olmaz. Bunu gözün kör mü? Ondan sonra şimdi başladılar hükümetin aleyhine. Yani bu sitenin bizle hiçbir alakası yoktur. Bizim ne alakamız var bununla? Ondan sonra efendim... ...bunu da söylüyoruz. Ee, televizyonla ilgili... Ve burayla ilgili birçok bazı hizmetler var. Aşağıyla ilgili yapılacak hizmetler var. Ahmet Yesevi Derneği'den başka benim bu hizmetimizde yani hizmet noktasında, yardım noktasında karışan yok. Benim hiçbir dernekle, vakıfla bir bağım yok. Ancak bizim sohbetlerimiz ve kendimizle ilgili hizmetlerimiz hangi dernek yürütüyor? Ahmet Yesevi Derneği. Buranın adı ne buranın adı? Ahmet Yesevi Hazretlerimizin ismi şerifiyle kısaltılmışı Ayder oluyor. Bu derneğin dışında bazıları biz hocaya te televizyona yardım yapacağız topluyoruz. Biz hocanın adamıyız. Şu yüz buyuz, şu dernek, bu vakıf falan şahıs benim adımı kullanaraktan yardım toplanıyor olduğu tekrar tekrar iletiliyor. Ben de kafanızı artmak istemiyorum ama aylardır bir konu yapmıyorum ama bir noktaya geliyor. Bu istismarı da önlemem lazım geliyor. Bizim hizmetlerimiz sadece Ahmet Yesevi Derneği'nden görülüyor yani benim şahsi para aldığım değil yani bu cemaat hizmetlerimiz dolayısıyla e, radyo meselesinde televizyon meselesinde de buradaki arkadaşlar ilgileniyor buradaki yöneticiler ilgileniyor Allah önlerine yardım açık etsin hizmetlerini daim etsin burada Kuvvet Türk Fatih Şubesi'nde hesap no'su var 584 498 tire 1 bunun iban miban bir şeyler, uzun numaraları var şimdi biz bunu cübbelahmethoca.tv'ye facebook adresimize koyalım bu fitneyi önlemek için hepiniz de bunu duyurun yardım bağış yapmak isteyen derneğe resmi hesaptan bağış yapabilir bunlar zaten devletin kontrolü altında yapılan şeyler nereye gitti nereden geldi kimle hizmet yapıyorsa ortadadır geri kalan şahıslarla ben hocanın adamıyım şuyum buyum diye efendim itibar etmeyin Ahmet Yesevi Derneği'nin Kuvvet Türk Fatih Şubesi detaylı bilgi için Ahmet Yesevi Derneği burayı da arayabilirsiniz ama şimdi bu bizim şeyden e, aldığınız hesap numaraları bizim sitelerden muteber hesap numaralarıdır. Derneğin de internet sayfası hazırlanıyor. Bir zaman sonra açılınca onu bildiririm. Derneğin kendi internet sayfası yani. Hizmetlerini anlatmak vesaire. Bunu da beyan edebilirim rahman Evet. Kardeşlerim. Bir de reklamlar dönüyor. Soranlar oluyor. Ee, Endülüs, İspanya ziyareti. Nisan ayında inşallah niyet ettik. İstiharem hayırlı çıktı. Çünkü hiç gitmedik. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de oranın bir e, imamlarından bir zatla tanıştım. O mübarek zat da Ehl-i Sünnet Şazeli Tarikatı'ndan ee, oradaki tabi mezarları falan sordum Kurtuba'da biz, biz özellikle alimler veliler dedi ki her yeri tabi Hristiyanlar gasp etmişler yani hiçbir şey kalmamış kabir mabir. bir alimin kabri yok ya İslam'ın en büyük hizmetini yapan en büyük alimler oradan yetişti hep ee, yalnız işte bir işaret buldum Hadikatun Nasır diye Arapçasını söyledi Yavurcasını da yazdırdım da Hristiyanlar galip gelince yardım bahçesi diye bir parka at vermişler Oranın altı bütün ulema evliya orada diyor o park o bahçe yer belli değil. Fakat eski mezarlık yani Kurtuba Endülüs İslam devletindeki bütün alimler, imam Kurtubiler olabilir vesaire. Birçok alimin kabri oradadır. Yani senelerdir o Hristiyanların ellerinde e, Müslümanlar e, geçen gün bazı ehl Sünnet dışı fırkalar böyle 300 kişi 300 kişi gitmişler. Göya biz çok arıyoruz. İslam'ı Müslümanları tarihi falan hareketleri çekiyorlar falan. Biz de şimdi o hareket çekenlere karşı biz de hem Allah rızası niyet edelim Efendim yalnız 100 kişilik yer var Asıl turla gidilecek Mehmet Kaya kardeşimizin turuyla Asıl 100 kişilik yer var Yer sınırlıdır kayıt olmak isteyenler Geç kalmasın diye Hani bu benim tarafımdan söyleniyor ki Hani istismar mı ediliyor Yalan mı yapılıyor gibi de Ümre ile ilgili şu anda bir hazırlığımız yoktur ee, Maalesef O manevi bir şey oldu Bir zuhurat yani manevi bir hal vardır bu manevi hal neticesinde birkaç ay tehir gözüktü, ben onun için şu anda, Umre için şu gün diyemiyorum. Manevi hal böyle, işaretler bu yöndedir, rüyalarım var. Ancak bu Endülüs'e inşallah gideceğiz, en azından Kurtuba Camisi'nde namaz kılacağız inşallah. En azından Granat'a o eski İslam medeniyetlerini ziyaret edelim. Oradaki Müslüman olmak isteyenleri, Müslüman İslami şirk dernekler var, onlarla görüşürüz inşallah. Ve en mühimi de o bahçede, parkta da olsa bir Yasin Şerif, bir hediye yapsak o binlerce belki on binlerce ulema evliya orada yatıyor. Onları da ziyaretsiz bırakmayalım. O küffar diyarında şu anda bir ziyaretçi Fatiha okuyanları olsun inşallah, Rahman. Efendim Endülüs ziyaretimizde bu minval üzeredir. Bundan sonraki efendim duyurumuz, duamızı yapalım. Duadan sonra bir duyurumuz var. Onu duadan sonra şeyi kapatırız, size özel paylaşırız. Amin. Subhane rabbil alel alel ve alhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Allahümme aselüke al-cenne. Ne'udu bike minen nâr. Allahümme aselüke rıza ke vel cenne. Ne'udu bike misakhatuke ve nâr. Allahümme aselüke al-cenne. Ve ma'a qarrab eyle ya min kavlim amel. Ve ne'udu nâr. Ve ma'a qarrab eyle ya min kavlim amel. Allahümme Muhammed sallallahu te'ala aleyhi نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانتل بثاني عليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اجلكم من الخير كل عاجل واجل ما علمنا من وما على ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim Umduklarımıza Nail eyle Fereç duasıyla meşgul eyle Ya Rabbi dualarını, zikirlerini Ya Rabbi en dar bize imdad için yetiştir Ya Rabbi İdrak eyle bizleri Ya Rabbi Fazl-ı Kerim'inle zikrinden, duandan mahrum etme bizi, panikletme bizi, şaşkına çevirme Ya Rabbi Ya Rabbi başımıza ne bela geze bocalatma bizi Ya Rabbi İnne alillah demeye muvaffak eyle, dualar okumaya muvaffak eyle Seni unutmaktan muhafaza eyle Allah'ım bizi bu saatte affeyle, muğfiret eyle Allah'ım Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'e bağışla bizi ya rabbil ona olan sevgimize bağışla, eserlerine olan hürmetimize, tazimimize bağışla ya veya i alem. Ne hayırlı muratlarımız varsa niyet tuttuğumuz şu saatte ihsan eyle, amin. ne bela musibetler varsa bizden uzak eyle, amin. hayırları ihsan eyle, amin. şerleri sarf eyle, defu Rab'i eyle, amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin, yarım Erbakan hocamız vefatı üçüncü yıldanımı olmuş, kabrinin nur eyle. Amin derecesini haliyle İslam'a Müslümanlara yaptığı hizmetlerin karşılığını kat kat ona göster ya Rabbel Alemin veya hayır odasında bizden evvel ölenlere rahmet eyle kebirlen nura ile Mustafa İbrahim Osman Ali Mehmet Abdülkadir Alaaddin Sadık Hacı Durmuş Ramazan Efendi kardeşlerimiz Gülfidan Elmas Ayşe gül beyaz, Güllü Kayriye kimdir bunlar Nerededirler, ne haldedirler, kabirde yatıyorlar halleri sana malumdur bize arz edilmiş isimleri Ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle. Cemaatlerimizden bizi sevenlerden oluyorlar. yara Rabbi, fazl ile bu sohbetlerden onları hissedar eyle. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah, muhammedü resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ve avu ilmullah fazl-ı bu hediyelerimizi kabirlerine isal eyleyip Azabı olanlar varsa defuraf eyle. Ya Rabbel alemin ve ahirun nasirin. Ne hayırlı muratlarımız varsa yıfcan eyle. Her türlü şerlerden emin eyle. Amin. Allah. Diyentilerine harcı hemden azad Çoluk çocuklarımızı salihin salihatıyla hak eyle. Allah. Ya Rab'u hayırlı uzun ömürlerle, bereketli rızıklarla, bereketli ömürlerle, dinle hizmetlerle, müyesser eyle, muvaffak eyle bizi ya Rabbi. Amin. Allahümme, Allahümme, salli ve sellim, salli ve, sellim ve barik, Allahümme, ala seyyidina. Muhammedin el Nabi el Mü, el Habib el Gal el Qadr, el ve cahbi. Allah mucalli ala seyidina, Muhammed el Fatih el Ma ughla, vel Khateem el vel ila Mustaqim. وَعَلَىٰ آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظ۪يمِ Te Allah'ımızın kabulü, hayırlı müradzamanın husûlü için. As-salatu ve selam. Aleyk ya Rasûlallah, as-salatu ve selam. Aleyk Habib Allah. As-salatu ve selam. Aleyk ya Seyyid el-eveline ve l-akhirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asafun. Selamun alel-mürselîn velhamdülillâhi rabbil alemin. Yeni dergi 112 sayfa çıktı. Allah devamını nasip eylesin. Efendim hediyeleri de var. 10 TL'ye çıkmak zorunda kaldı. Görüyorsunuz doların ve euro'nun artışından maliyet bir misli arttı tam. Bir misli arttı yani. Onun için abonelikler de devam ediyor. 444 34 68 adresinden bu dergi ayakta tutsun, Allah tasası ayakta tutsun inşallah. Hizmet edin inşallahu Rahman. Bu şekilde efendim insanlara hayırlara ulaştırın. Sizi de Allah hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Şey,